Kıymetli hocamızla, hocamızın sohbetiyle buluşturmak istiyoruz. 40 yılı aşkın süredir, kürsülerden hakkı haykıran onursal başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi, ehl Sünnet'in Yılmaz savunucusu, İslam'ın gür sesi, Efendi Hazretlerinin nice taltiflerine mazhar olmuş, Ahmet benim gören gözümdür, Ahmet tam ehli i sünnettir buyurdu. Ahmet Yesevi Derneği Onursal Başkanımız Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi sahnemizi teşrif ediyorlar. Biz de kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Salavat-ı şerifelerle kendisini sahnemize alıyoruz. Allahümme salli ala Kabarık ve sallım teslimen kadar. alamin ve Rabbimiz ve teala, gecesini bayram gecemiz olarak bilmeyi idrak etmeyi bizlere nasip eylesin Amin. Rabbimiz ve Teala bu bayram gecemizi bayram günümüzü matem gücesini çeviren PKK teröristlerini kahreylesin. Amin. Onlara lanet eylesin. Amin. Evlerini ateş doldursun. Allah Teala mezarlarını ateş doldursun. Amin. Allah'ım Allah şehitlerimize kâr kâr rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin. Hakikaten içimiz yandı. gencelik polislerimiz, yavrularımız, canlarımız, ciğerlerimiz bakmaya kıyamazsın. İşte asayişi temin edelim derken insanlar işte sıtattan selametle dağılsın, birbirine talaşan bulaşan olmasın diye o gencecik civanlarımız, yavrularımız orada vazife yapmak için turullarken böyle bir menfur saldırı işlendi. Ve birçok şehidimiz Allah'ımıza ruhunu teslim etti. Allah'ım ilk damla kanlarıyla tertemiz eylesin. Borçları dahil, kulakları dahil Allah'ım dilerse Fazıl Kerem'iyle affeder. E, şehadet çok büyük bir mertebedir. Zulmen öldürülüyorlar, haksız yere öldürülüyorlar. E, bu itibarla şehit olmuşturlar. Allah'ımız Tebaraka ve Teala onlara en yüksek dereceden rahmetiyle muamele eylesin. Allah'ım yavrularına, ailelerine, ana babalarına, eşleri var olanların eşlerini Allah'ım sabrı cemil, ecri cezil ihsan eleyip onlara hayırlı uzun ömürler ihsan eleyip el sünnet itikadıyla yaşatıp, öldürüp, cennette hepsini cem eylesin Allah'ım. Dünyada ayır, ayrıldılar. Allah Teala ahirette ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allahu salli aleyhi <gülüyor> Muhammedin ve aleyhi ve sallallahu Mevlid-i Şerif'in sohbetin sonunda inşallah rahman şehitlerimizin ruhlerine okunmuş olan Yasin Şerif ve mevlid Şerif ve Hatmi Şerifler var. Onların dualarını yapacağız Allah Teala şimdiden kabule karin eylesin Amin Benim adetim üzere Şehitlerimizi en başta okuyorum Her hafta perşembe sohbetlerinde de Haftalık Askerimizden polisimizden şehit olanların isimlerini Anarak onlara bir şehadet Ve tevhid hediye yollayarak Başlıyorum Bu itibarla onlardan elime ulaşanları Sizlerle paylaşalım Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu Emniyet Amiri Kadir Yıldırım Polislerimizden Bora Çelik, Uğur Ürker Hüseyin Akyüz, Mehmet Atıcı Nazif Emre Horoz Yasin İke, Adem Serin Adem Oğuz İlker Uylaş Hasan Bilgin, Okan Doğan Ali Oksoy Çetin Sarıkaya Emre Horoz, Mehmet Zengin Soner İdil Mustafa Öztürk Süleyman Sorkut Durmuş Öcal Hüseyin Dalgılıç Metin Düzgün Hamdi Dikmen Oğuzhan Duyar Mustafa Kemal Devrilmez Çetin Sarıkaya Murat Yılmaz Ve sivil vatandaşlarımızdan Tunç Uncu Berkay Akbaş Velat Demiroğlu İsmail Koç Mustafa Berkay Akbaş Mustafa Görkem Yazıcı Kardeşlerimizin ve şöhedamızın ارواحكم بويرون اشهد أن لا إله إلا الله اشهد عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله الله الله الله, الله جل, جل bu şahadetlerimizi, tevhitlerimizi ve lafzayi telan eskarımızı fazluk erimle, kabulle, karineyle yarablı. Bunların bir tanesi göklerden, yerlerden ağır gelir. Bir şahadet gökleri, yerleri tartar. Hadis şeriflerde böyle bildiriliyor ve Allahımızın ilminin kuşattıkları sayısınca dedik, sonunda yaptığımız zikirle de artık bunun büyüklüğüne büyüklük katılıyor bir kere okuyoruz ama bu kadar yüz binlerce insan dinleyenlerle beraber Allah'ımızın ilminin kuşattıkları sayısınca yani sonsuz okumuş oluyoruz. Allah'ın fazlu kerem'inle kabul eyledikten sonra bu celsede isimlerini zikrettiğimiz şehit polislerimizin ve kardeşlerimizin ervahı tayyibelerine hediyeledik o asıla ile ya Rabbi kabirlerini nura ile ya Rabbi bu şâdetlerin nurunu mahşer sabahına kadar kabirlerinde ifka ile ve bu nurdan mahrum bırakma ya Rabbi âlemin ve ya khairun nâsırîn ve ya khairu'l fâtihîn. Vesallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesîran elhamdülillahi rabbil âlemin âmin. Tabii bu bu bela biliyorsunuz PKK'nın dış ucu Siyonizm'dir. Bu Siyonizm rahat durmaz. Erz-i denilen toprakları Türkiye'de de 10-15 vilayeti kapsıyor. Suriye içine alıyor. Nille ile Fırat arasını kuşatıyor. Bu yüzden Mısır'ın başı beladan kurtulmuyor. Suriye'nin başı beladan kurtulmaz. Efendim Ürdün zaten onların lafını dinliyor şu anda. Dinlemesi Oran da başı bela girer Ondan sonra Irak'ın da başı beladan kurtulmaz Türkiye'nin de başı beladan kurtulmuyor Allah Teala Bu siyonizmin de başını beladan Kurtarmasın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlar ne zaman Harp ateşini yaksalar Allah onu söndürdü Ayeti kerimesine güveniyoruz Ve inanıyoruz Kurban olduğum Allah'ım Bu Kur'an senin kelamın bu ayet senin beyanın. Sen sözünden caymazsın. Vaadine hulfetmezsin. Yüce Allah'ımız bu vaadini yeniden tahkik buyurarak fazlu kereminle bu ateşi söndür ya Rabbel alemin. Amin. Bu Yahudi'ye fırsat verme ya Rab. Allah'ım bunlara bu Kürdistan, Büyük İsrail, Kürdistan demek Büyük İsrail demektir. Barzani'nin Kürdistan'ı da aynı tehlikeye arz ediyor. Bak 40, efendim... E, diyelim e, kilometrelik vesaire alan 71'e çıkartıyor. Oradan devamlı onlar işte yok işitle savaşıyor, DAEŞ'le savaşıyor. Bahanesiyle Amerika destekliyor. Avrupa Birliği destekliyor. Ve böylece bunlara bir büyük Kürdistan kurdurmak isteniyor. Şimdi Erbil'deki kendi başına müstakilleşmeye çalışıyor. Sonra Suriye'de bir şey kurdurmak isteyecekler. Sonra bunları birleştirmek istiyorlar. Türkiye'den, işte Irak'tan, İran'dan da parçalar almak suretiyle bir büyük İsrail projesi, tabii adı Kürdistan altında. Gören bakan Kürdistan zannedecek ama hepsi siyonizme çalışacak. Dertleri, gayeleri budur. Fırsat verme ya Rabbel alemin. Bu ateşi söndür ya Rabbel alemin. Belalarını buldur ya Rabbel alemin. Ve istezene Rabbuke leb'ezenne aleyhüm ilayhümil kıyameti men umum suvel sen Kur'an'ında ilan ettin senin Rabbin ilan etti buyuruyorsun Allah kıyamete kadar Yahudilerin üzerine yani her Yahudi de burada kastetmeyelim kendi işinde başında olanlar kafir olsalar da cennete giremeyecek olsalar da her Yahudi de siyonizm derdinde değil kimisi de bunlardan rahatsız olan da vardır ama siyonizm dediğimiz nedir ırzını kurmak için milletin canını malını kanını ırzını helal sayan sadece kendilerini insan sayan ve diğer bütün insanları hayvan sayan bir efendim fikrin bir sapık mefkurenin sahipleridir. İşte Mevla ilan etti. Kıyamete kadar onlara musallat edeceğim. Menyesu mu'mshu el Onlara en kötü azapları tattıracak olanları işte Hitler gibi vesairesi hep onların başına Allah musallat edeceğini 1400 sene evvel kitabında beyan etti. Ve onlara bu azapları, en kötü azapları, tattıracak olanları üzerlerine göndereceğim diye Rabbini ilan ettiği buyurduğun ayet-i kerimene iman ettik. Ve vadine hulfetmeyeceğine de iman ettik. İnnallâh lâ ihulüfül mi'ad. O zaman bekliyoruz. Tabii 40-50 senedir bir devletleri var ortalığı ifsada daha çok yöneldiler, fırsat buldular. Ama Allah'ımızın binlerce senelik dünya mülkünde, 40-50 senenin bir hükmü yoktur, sanki yok gibidir. Ve yakında da belalarını bulacaklardır. Allah Teala Filistin'i kurtaracaktır, Gazze'yi kurtaracaktır, Mısır'ı kurtaracaktır, Ürdün, Suriye ve bu topraklardaki Siyonizmin tasallutlarını bertaraf edeceğini ve üzerlerine çok yakın zamanda büyük azaplar musallat edeceğini ilan etmiştir. Allah'ımızın bu ilanını Rabbimizden tacil etmesini niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bir an evvel irsal eyle yarım. Ateşlerini itfa eyle yaram, Amin. Bele başlarına sarf eyle yarım. Amin. Eylelerini başlarına makûs eyle yarım. Fazlıkları kuyulara düşmelerine nasip eyle ya. Rabbi. Amin. Amin. Mubarek gece hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği gece, şeytan inimini minlediği gibi, din düşmanları helak olduğu gibi, kisra'nın ateşleri, bin senelik mecusi ateşi söndüğü gibi, bütün kafirlerin taçları başlarından devrildiği gibi, Kabe'deki putlar yüzüstü devrildiği gibi, Allah'ın bunların da rejimlerini, düzenlerini ters çevir ya Rabbi alemin. <gülüyor> Rahmetel lil alemin hürmetine ya Rabbi. Bu gece, büyük gece, bu gece Mevlid-i Şerif gecesi, bu mübarek gecede neler oldu neler? İşte Hafız Efendiler okudular Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlidinden. Neler anlattı neler? Ne büyük hadiseler zuhur etti. Bu mübarek gecede pazartesi gecesine denk geldi. Her sene 12. gece pazartesiye denk gelmez. Bu sene Mevlid gecesine denk geldi. Hem 12. gece olması hasebiyle Mevlid gecesidir, pazartesi olmasaydı da. Ama bu gece pazarı pazartesiye bağlayan gece olmak hasebiyle çok büyük özelliğe sahiptir. Çok büyük bayramımızdır, bereketimizdir. Allah Teala düşmanlarımıza bu mübarek geceyi matem eylesin. Bizlere de bu mübarek rahmetten hisseler büyük hisseler nasip eylesin takdir eylesin amin 13'ün burada PKK'yı görüp durursan DEAŞ'ı IŞİD'i görüp durur kalırsan FETÖ'yü görüp durursan burada asıl hedefi şaşmış olursun bütün bunları arkasında bunları oynatan oyuncak maskara haline çeviren istediklerini yaptıran Siyonizm vardır Siyonizmi görmedikten sonra neye benzersin? Affedersiniz bir kelp kendisine sopa vurduğu zaman birisi o sopaya saldırır. Halbuki o sopaya saldırdıkça daha çok sopa yer. Çünkü o sopa kendi kendine hareket etmiyor, onun kafasına inmiyor. O sopayı sallayan vardır. O sopayı sallayanı görüp de onun havladığı zaman, onun bacağına daldığı zaman işte o zaman sopadan kurtulur. Onun için Allah İslam alemine... Esas sopayı sallayan siyonizmi görmelerini nasip eylesin. Gözlerini açsın, şuurlar ihsan eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi Muhammedin. Ve ala Ali ve sellem. Hocalar böyle konuşsun. Sohbetler böyle yapılsın. Böyle katipler beyanlarda bululsun. Bu siyonizme dikkat çekilsin ki onlar bizim oyunun farkında olduğumuzu fark etsinler. Tabii işlerinden davalarından vazgeçmeyecekler. Ama Müslümanların gençliğini şuur, e, yavrularını şuurlandıralım. Uyandıralım. Düşmanlarımızı tanıtalım. Allah dostu düşmandan seçenlerden eylesin. Düşmanları dost edinmekten muhafaza eylesin. Amin. Allah'ımız salli ala seyna Muhammedin ve ala ve sahibi ve Şimdi mukaddes emanetler yanımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifinden bir uzun mübarek tel burada sağımızda mübarek sakalı şerifinden 20 küsur parça yanmamış mucizeli sadrazam Muhammed Sadık Paşa hazretlerine yapılmış o zaman o solumuzda Hindistan'dan e, teşrif eden eserler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gömle şerifinden bir parça nali şerifinden bir parça efendim vesair kıymetli eserleri seyitler getirdiler Allah Teala şan-ı eylesin. Bu bereketler içerisinde aramızda kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem tabi kıt aleri parçaları bulunması, Mevlidi Şerif'inin okunması mutlaka onun ruhaniyetinin buraya teşrif ettiğinin ve burada hazır olduğunun en büyük alametidir. Ve alemu enne fikum <Sessizlik> Resulullah bilin ki içinizde Allah'ın elçisi var diyor Mevla. Kainatın Efendisi diğer insanlar gibi ölmemiştir. Hakiki manevi hayat ile kabrinde haydır. Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis-i şerif sahiptir. Mirat gecesi Musa Aleyhisselam'a yeryüzünde uğradığında kabrine, Kethi-i Ahmer yanında Kudüs'e gelirken Hz. Cibril getirdiğinde Bukhari Müslim sahih hadistir. Meratüb-i Ehi Musa velokaimoyuyu Musa'nın kabrinde kardeşimin yanına geldiğimde ayakta namaz kılıyordu. Ayakta namaz kılıyordu. Ayakta tabiri de var. Onun için onların ruhaniyetlerine tasarruf verilmiştir. Diğerleri gibi tabii ki şehitlere bile ölü demeyin Allah buyuruyor. Peygamberlerin makamı şehitlerden çok yüksek olduğuna göre ya peygamberlere nasıl ölü ölü diyeceğiz? Allah Teala Allah yolunda öldürülenlere velatekulu sakın Allah yolda öldürülenlere ölüler demeyin asıl diriler onlardır ama işte polis şehit olmuş yanına gidiyorum çıt yok siz anlamazsınız farkında olmazsınız onlar manevi hayat ile diridirler başları vücutlarından ayrı olsa da kasları yerlerde sürüklense de onlar Allah indinde diridirler. Ama onları şehit etmek için gayret gösteren, onları destekleyen, melun şerefsiz namussuz kitapsızlar yaşasalar da gebermiş leştirler. Bunlar mecliste de olsalar leştirler. Bunlar vekil de olsalar leştirler. Ya polislerin ölümüne sevinen Efendim iyi oldu işte kasları yerde sürünüyor diyen kızlarla, adamlarla resim çektirip şen şakrak gülen adamın mecliste ne işi var? Kadının mecliste ne işi var? Hem Ermeni dölleri diyorum hem de kendileri Ermeni çıktı. Ve böylece bu belayı bu siyonizm başımıza sardı. Ama Allahü Teala bu ümmeti, bu milleti tekrar halas edecek. El-i sünnet cemaati bu beladan kurtaracak. Az kalmıştır. Sabretmek lazımdır. Bela yakında açılacak. İnşallahurrahman. Ee, beklentimiz bu yöndedir. Allah Teala sevgilisine bağışlasın. Amin. Allahum salli ala seyna Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sallallahu sellem. Şimdi hanım kardeşlerimizi salon kifayet etmez diye çağıramadık. İyi ki de çağırmamışız. Çünkü erkeklerle doldu. Hanımlar bunun üç katı gelir. Nereye alacaktık? Ondan dolayı televizyonlardan, radyolardan dinliyorlar. Ancak onların da mahrum olmaması için yarın bu eserler Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem şerifi, Şerif parçaları, Saç-ı saç, saç Şerif'i Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih Halit Caddesi'nde, Fatih Camii'nin hemen altında Halit Caddesi'nde Ahmet Yesevi Derneği'nde sabah saat 10'dan sonra ziyarete açılacaktır. İki gün ziyaret devam edecektir Erkeklere değildir Erkek kadın karışmasın Sırf hanım kardeşlerimizin ziyaretine Arz edilecek Ondan sonra şar Şerif'i yıkadığımız Mübarek su Şifaların en büyüğüdür Bukhari'de hadis-i şerif var Ümmü Seleme annemiz Yıkardı En büyük şifa olarak sahabe kirama Ve çocuklarına dağıtırdı Bu en sahih kaynak Bukhari'de bile geçiyor Şan-ı Şerif'in mübarek suyu ve bu mübarek lokumlar Şan-ı Şerif ve Mevlid okunmuş suyla yoğrulmuş e, lokumlar güllü lokumlar da burada gelenlere arz edildi hediye edildi hayır sahiplerinin Allah hayrını kabul eylesin niyetlerini tahkik eylesin amin e, yarından itibaren Ahmet Yesevi Derneği'mizde gelen bütün hanım kardeşlerimize Mevlid ayı çıkana kadar hediye edilecektir. allah Teala Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bereketlerinden çok istifade etmek nasip eylesin. Burada ikram edilen sular da sakın yerlere dökülmesin. Her bir zerresi kıymetlidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle allah Teala'nın şifa yaratmasına vesiledir. Eserleri görülmüştür. Bu itibarla çoğaltılabilir büyük küplere de büyük suların içine de dökülebilir ve onun her birine bereket sirayet eder. Çünkü e, su biliyorsunuz e, işleyen bir şeydir. Bundan dolayı Allah Teala bu bereketle yaşamamızı nasip eylesin. Amin. Şimdi dersimize başlarken Mevlid-i Şerif dersimize bir yer geliyor temin Mevlid Han efendiler okullarken kıyam yeri geliyor, ayağa kalkma yeri geliyor. Bir kısmımız anladık kalktık, bir kısmı anlamadı kalkmadı. Önceden ilan etmek lazımdı. Ondan dolayı şimdiden ilan ediyoruz. Alimlerimiz, Evliyaullah büyüklerimiz Mevlid-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam viladet bahsi anlatılırken Amine annemizin ağzından rivayetler kaynaklarımızda zikrediliyor. Bugün okuyacağım kaynaklar hepsi rivayetler Ebu Nüaym Hilyetü'l-Evliya. Büyük muhaddistir, hadis alimidir. Hadisçilerin kabul ettiği bir hadis alimidir. Onun Delal-ül ve isimli eseri var. Peygamberliğin delilleri üzerine. İmam Beyhek'i'nin Delal-ül ve isimli eseri var. İmam Suyuti'nin kitaplarında. Vesair Yusuf Nebhani'nin kitap cevair Bihar'ında. İbn-i Hacer Eytemi'nin Eddur'ul Menzud'unda. Efendim, Eddurul münazzam var ayrıyetten İbnül Cevzi'nin Mevlidinde Vesaire sabaha kadar sayabileceğim Kadar ulemanın evliyanın Eserlerinde e, Bu rivayetler yer almıştır Biz bunlara itikad ediyoruz Ve iman ediyoruz Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Doğması kolay bir hadise değildir Bütün dünya Değişmiştir Alemler nura gark olmuştur Efendim, Kainatın Efendisi alemlerin hürmetine yaratıldığı levlâke levlâk şahı sen olmasaydın, sen olmasaydın lemmâ halektu leflâk felekleri halketmezdim ve lemmâ azhârtul rubûbiye mi izhar etmezdim sırrına mazhar olmuş zatın gelişi elbette diğer insanların doğması gibi olmayacaktır bu itibarla bu rivayetlere itikad ile efendim dinleyeceğiz ne zaman e, Muhammedimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazhettim Doğurdum çocuğu gelirse Arapça ibadelerden dersi takip ederken orada inşallah ayağa kalkacağız. Salevat şerifelerle merhabalarla bu salonu inleteceğiz inşallah. Çok gevşeksiniz. Yani var ya ağzınızı açmaya kerpeden lazım. Ha, burada nuraktan Akhtan Efendi Allah'ıma salli ediyor adam kendi başına Allah'ıma salli ediyor yani mübarek adamlar işiniz ne ağzınızın işi ne işinizin adı ne kainatın efendisine salavatı sesli okumak sünnettir ne diyor büyüklerden biri evliya Allah'tan bir zat bir komşum vardı çok günahlarda müsrif idi ileri giden bir durumdaydı vefatından sonra alem manada gördüm baktım cennette Dedim ki senin cennette ne işin var? Çok bozuk adamdın sen. O da dedi ki vallahi ben de şaşırdım, hiç cennet beklemiyordum dedi. Ama dedi bir de baktık kendimizi burada bulduk. E ne amel işledin? Ya dedi bir sohbet meclisine, ilim meclisine gittim. Hadisler okunuyordu. Hadis-i şerifler okunurken salavat getirildi sesli. Ben de sesli bir bağırdım, bir salavat getirdim. Orada af olmuşum dedi. İnsan af olduğunun farkında bile olmaz. Onun bu gece Mevlid gecesi inşallah İsneyn gecesi hem de pazartesi gecesi yani bu şeref, bu rahmet bereketiyle bu salavatları, merhabaları okurken af olacağımıza inanıyorum. Sizler de bana eşlik edersiniz inşallah. Ondan sonra şimdi mesele şu. Vehbi İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. İmam Suyuti bunu Durrul Mensur'da zikrediyor. İmam Suyuti Hatimetül Muhaddisin, hadisçilerin son mühürü diyor ki İsrailoğullarında Allahu Teala'ya 200 sene günah işlemiş, isyan etmiş bir adam var. Yani onlar uzun yaşadıkları için 200 sene günah yapabiliyor. Bizim de fırsatımız olsa 300 sene günah yapacağız da ömrümüz yetmiyor yani. O da iki üç sene isyan etmiş, sonra ölünce ayağından tutmuşlar, mezbeleye, çöplüğe at bırakmışlar. Cenazesinde kimse kılmamış, bozuk adam demiş geçmişler. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki, Ya Musa, aleyh. çık mezbelede bir cenaze var, kimse namazını kılmadı, sen namazını kıl. Musa Aleyhisselam diyor ki, Ya Rabbi, İsrail oğullarına şahitlik sordum. Hepsi dediler ki iki üç sene sana isyan etmiş. Biz bunun cenazesini onun için kılmadık. Allahu Teala ona vahyetti ki evet bana isyan etti ama ne zaman Tevrat'ı açsaydı Tevrat'ta biliyorsunuz eski kitaplarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçiyor. Ne zaman Tevrat'ı açsaydı Muhammed'imin ismine baksaydı sallallahu aleyhi ve sellem onu öpüyordu gözlerinin üzerine sürüyordu. Ve ona salavat ve dua ediyordu. Ben de onun bu ameline teşekkür ettim. Günahlarını affettim. Cennette ona yetmiş tane hizmetçi tahsis ettim. Şimdi daha Efendim sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etmeden, ona ümmet olma şerefine ermeden, 200 senelik isyanla beraber, bir hürmet, bir mahabbet, bir tazım, bir sevgiyle, tabi herkese olacak anlamına gelmiyorsa da, böyle bir hadisenin yaşandığı sahih kaynaklarda geçiyorsa, ya bizim gibi onun ümmeti olmakla şereflenmiş. Devamlı ona beş vakit namazda Allahu salli barik okuyoruz. Namazın başında sonunda her duada salavat okuyoruz. Bir de benim cemaatim özellikle çok salavatçıdır. Çünkü her sene kitap çıkarıyorum. Sırf salavat hakkında yazıyorum. Ve böylece birçok salavat şerifiyle onu yad ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık artık Rabbim fazlu keremiyle kurban olduğum Allah'ım bizi de affedeceğini kesinlikle itikat ediyoruz. Onun için salavat-ı ve hürmete tazime önem verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin khılkatenin bidayeti Irbaz ibn Sari'ye radıyallahu anh rivat ediyor. Hadis-i şerifi sahabeden Ahmed ibn Hanbel büyük müçtehit müstedinde zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inni Abdullah Şüphesiz ben Allah'ın kulu olarak fi'un bil kitab lehif mahfuzda geçmekteyim. Lekademun nebiyin peygamberlerin sonu ve sonuncusu olarak kaydedilmişim. Ve inne ademe lemun cedilun fi tinte. O zaman Adem babamız daha hamuru yoğuruluyordu, çamuru yoğuruluyordu. Biliyorsunuz Adem A.M. çamurdan yaratıldı. İslam bakmayın siz. Ona göre Adem Aleyhisselam'ın da babası var. Ama bizim inandığımız Kur'an'da Adem Aleyhisselam halak o mintura, Allah onu topraktan yarattı diyor. Allah'ın ayetini inkar eden adamları dinlemeyin. Adem çamur içinde yoruluyorken daha yaratılması tamamlanmamışken ben o zaman peygamberlerin sonuncusu olarak teşhir edilmiş ve teslim edilmiştim ve şunları bir bu ben size benim durumumun akıbetini başını sonunu kısaca özetleyerek bildireyim ki davetü ebî İbrahim ben babam İbrahim'in duasıyım atası büyük dedesi çok geride Adnan dedesinden de çok geride İbrahim Aleyhisselam duatti Kâbe'yi bina ettiği zaman oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber dualarında eee onları için veb'azzim Rasûlen minenfusim Rasûlen minum Bekara suresinde Ya Rabbi onlara kendi cinslerinden içlerinden bir elçi gönder bu İsmail oğlumu buraya yerleştirdim ondan gelecek zürriyetim neslim burada Mekke'de yerleşecek hareminin yanında namazı doğru kılsınlar için yerleştirdim sen bunun nesli içerisinde kendilerinden bir Rasul gönder Yetlülülümü Ali maa ya senin ayetlerini okusun ve yüallımumul kitabı ve hikmete Kur'an öğretsin, kitap öğretsin, hikmet, sünnet, sünnet ve fıkıh öğretsin ve yüce onları günahlarından tertemiz etsin. İnne kentel azizül hakim şüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin. O zaman Mevla buyurdu ki: Kadısticiyim velek ve vakun fi zaman. Ey İbrahim senin duan kesinlikle kabul oldu ama bu oğulun son peygamber olarak ahir zamanda gelecek İsmail Aleyhisselam'dan sonra nice peygamberler geldi ama onun neslinden gelmedi babası İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden geldi İsrail oğullarının enbiyası İsmail Aleyhisselam'ın neslinden bir tek Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem böylece bu ikisinin duası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle tahakkuk et. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ve bişaratu İsa kavme. İsa'nın kavmine müjdesiyim. İsa aleyhisselam onu müjdeledi. Benim Mevlid Kıraatı kitabımdaki Berzenci Mevlidinin, Arapça Berzenci Mevlidinin şerhini yaptığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kıssası ve muciz hayatı 700 sayfa kalın. O mübarek kitapta bir bölüm açtım. O bölümde ehli kitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıkları sıfatlarını bildikleri, önceden haber verdikleri ve bütün isimleriyle, sıfatlarıyla, peygamberlik mührüyle onu oğullarından ileri şekilde tanıdıkları önceden ve Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda, Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında, İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde hep Muhammed Mustafa'nın isminin sallallahu aleyhi ve sellem geçtiği ve sıfatlarını zikredildiğine dair bir bölüm var. Sayfalar, belki 20-30-40 sayfa Mutlaka okursanız, aklınızın şaşıracağı rivayetler göreceksiniz. Nasıl böyle bildiler de, bile bile inkar ettiler. Hidayet Allah'ın nasibidir. Allah bizi istikamette daim eylesin. Bu verdiği hidayeti bizden nezayilemesin. Amin. İsa Aleyhisselam'ın müjdesi olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. İsa Aleyhisselam, İncil kitabı İbranice e, olduğundan efendim e, İbranice'nin de bir lehçesi yani. Orada Faraklit olarak geçiyor. Faraklit çok hamdeden demek. Onun karşılığı nedir? Çok hamdedenin karşılığı Ahmet demektir. Ahmet çok hamdeden demektir. İşte İncil kitabında geçen tabi diğer sıfatları var ama ismi olarak fa lit diye geçiyor. Ve bunu kendileri Hristiyan alimleri de çok hamd eden diye lügat manasını bildirmişler zaten. E bu isimde bir peygamber olduğunu söyleyen bir tek Ahmet ve Vesselam var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten biz Kur'an'a inandığımız için bunu Kur'an'da buluyoruz. es فإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله ليكن صدق لما بين يدي من التوراة نُصَنِّطُ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْمُبَشِّرَا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامُ aman zulm min man iftara ala allahil kadhib wa huwa yud'a ila al allah la yahdi al qawm adh-dhalimin meryem oğlu demişti ki Ey İsrailoğulları ben Allah'ın size elçisiyim Hem benden önce geçen Tevrat'ı tasdik ediyorum Hem de benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir nebiyi müjdeliyorum Fakat ne zaman o peygamber açık delillerle Hristiyanlara İsa Aleyhisselam'ın ümmetine geldi Onu inkar ettiler Bu aşikar bir sihirdir dediler Bir kul Allah'ın dini İslam'a davet edilirken Bile bile Allah'a yalan uydurursa, sen peygamber değilsin derse, kitabını inkar ederse bundan daha zalim kim olabilir? Allah o zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Allah'ım bizi zalimlerden eyleme ya Rabbi. Müminlerden eyledin. Daim eyle ya Rabben alemin. Leliyumilletirat ben annemin gördüğü rüyayım. Bütün mevlidi iki satırlık hadis-i şerif özetliyor. Elletirat innehu خرج min Şimdi bu annesinin gördüklerini Süleyman Çelebi Hazretleri mevlitte Türkçe yazmış Osmanlıca. Kelimelerin çoğunu biraz anlamamış olabilirsiniz. Tabi aynı onun aldığı hadis-i şerif ve rivayetleri bense zikredeceğim. O annesinin gördükleri. Bu annesinin gördüğü demek rüya değil. Çocuğunu doğururken nasıl rüya görecek? Uyuyarak nasıl edecek yani? Çocuk doğurmanın zahmetini biliyorsunuz. Uyuyarak olacak iş değil. Doğum esnasında gördü ki innev harace minâ nurun ebaat lev şam öyle bir nur çıktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifleriyle annesinden öyle bir nur çıktı ki odayı, evi, Mekke'nin dağlarını açtı. Bu hadis sahiptir. Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Şam'daki busradaki Şam'daki köşkler, saraylar o zamanki tabii Hristiyanlık dönemi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve yeni doğuyor o gece o zaman Şam'da çok Hristiyanların devleti güçlü, Rumların Konstantin'e bağlı Rumların güçlü devletleri var köşleri var, sarayları var öyle bir nur çıktı ki, annesi diyor ki ben Mekke'deki evimden Şam'daki sarayları alenen böyle yanımda gibi gördüm diyor o kadar yaklaştı bu niçin böyle gösterildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Şam'da yerleşecek Biliyorsunuz 30-40 senelik, 30 senelik Khilafeti kamile-i mükemmele döneminden sonra Hz. Ali Efendimiz'den Hz. Hasan Efendimiz de 6 ay yaptı. Ondan sonra İslam Devleti nerede yürüdü? Başkent neresiydi? Şam-ı Şerifti. Orada Emevi Devleti kuruldu. Emevi İslam Devleti, Abbasi İslam Devleti, Selçuklu İslam Devleti, Osmanlı İslam Devleti. Bunların hepsi İslam Devletidir. Bunların aleyhine konuşulamaz. Bazı zulmedenler arada hükümdarlar oldu. Osmanlı'da olmadı inşallah. Osmanlı'nın gerisine bazı şeyler olmuş olabilir. Ama devletlerin nizam ve intizamı düzenleri hepsi Kur'an, sünnet üzere İslam Devletleri'ydi. Ama ilk İslam Devleti'nin şaşalı dönemleri, Fütühatı, Fetihleri Kıbrıs'ın dahi Fethedilmesi vesaire Bütün Buhara'ya kadar Semerkand'e kadar fetihlerin Yayılması Bütün Acem diyarının fethedilmesi Bütün bu fetihler Emeviler döneminde olmuş Başkenti Şam-ı Şerif yapmıştır Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tesubbu Şam. Şamlılara hakaret etmeyin Şam ehline seppetmeyin Fe'nnefimu lebdal Kıyamet kopana kadar kırklar 40 veli Şam'da bulunacak ve civarı. Hama, Humus, Ürdün, Kudüs bunlar hep Şam'a dahildir. Çünkü Şam-ı Şerif e, şu anda Şam şehriyle sınırlı değildir. Hadis-i Şerifler'de geçen Şam bir eyaleti temsil eder. O bölgenin tümü hatta bizim Hatay'a kadar, Hatay'a, Mersin'e kadar Şam bölgesidir. Zeytin ağaçlarının olduğu bölgeler, Zeytin Kudüs-ü Şerif'in sembolüdür. Kur'an-ı Kerim'de minşecarat'ın mübareketin zeytune tilla şarqiyye ve la Onun için e, tam doğu değil, tam batı değil. Ne diyorlar? Orta doğu diyorlar buralara. İşte diyor zeytin ağacı tam doğuda yetişmez, tam batıda yetişmez. Ortada yetişir o mübarek ağaç. Bizim İstanbul'umuzda bile yetişiyor zeytin ağacı elhamdülillah. Bu zeytin ağacının kapsadığı bölgeler tabii burası Avrupa yakasıdır. Buraya kadar işi getiremeyebilirim. Ama e, birçok vilayetimiz Şam eyaletinin bereketlerine Harran, Urfa bile dahildir. Bu itibarla e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mülkü, devleti Şam'da olacağından, Şam devamlı Müslüman kalacağından, kıyamete kadar Şam'da Müslümanlar eksik olmayacağından, Hazreti İsa Aleyhisselam, Şam-ı Şerif'te beyaz minareye nazil olacağından, bu Ehl-i Sünnet'in itikadıdır. Tahavi akidesinde bile en eski itikad kitabımız İmam Tahavi. Onda bile İsa Aleyhisselam'ın ineceği kesin yazılmıştır. Bukhari ve Müslim hadislerine sabittir. İnkar edenin kafir olacağına ittifak vardır diyor i̇mam Alusi Alûsi İsa Aleyhisselam'ın nüzülü mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ın şam Şerife nazlı olacağı, Hazreti Mehdi Kudüs'te imam olacağı, oradan deccalı lüt kapısında katledeceği, mütevatif seyirlerde sabittir. Onun için bu filmin sonu Şam ve Kudüs'te bitecektir. Onun için siyonizm boşuna heveslenmesin. Asla ve kat'a Kudüs onların olmayacak, Şam onların olmayacak. Bir zaman etki alanlarına girse de, sonunda Hazreti Mehdi zuhur edecek, Hazreti Ayesbni Meryem nüzul edecek ve Allahu Teala osiyonistleri ve orada kafirleri katledecek ve böylece İslam bütün dünyaya hakim olacak, tekrar hakim olacak. İnnaeddin ledhul aleem Gecenin girdiği yere bu din girecek, gündüzün girdiği yere bu din girecek. Hazreti şahsı zamanında tek din kalacak. Onun adı İslam olacak. Venedik'te fethedilecek. Vatikan da fethedilecek. Hazreti Mehdi 7 sene Avrupa'yı bir il, ülkelerinde kalacak. Orada binlerce cami inşa edecek. Konya Mevlevi Dergahı'nda biat alacak. İstanbul'da biat alacak. Bütün bu yurtlar zaten İslam yurdudur. İslam yurdu olarak bakî kalacak inşallah. Vatikan eveslenmesin ekümenik projeleri akim kalacak, siyonizm heveslenmesin, Orta Doğu'da Büyük İsrail kurulmayacak, Allah'ın vaadi haktır, bitti bu iş. Biraz biz efendim gariban Müslümanlar şehit olacak, muhacir olacak, fakir olacak, hakir olacak, zora düşecekler ama... Sonunda izzet şeref müminlere kalacak. Onun için arkadaşlar biz çok heyecanlanmıyoruz. Niçin? Filmin sonunu seyrettiğimiz için. Vel akıbetü lil muttakîn. Güzel neticeler takva sahiplerinin olacak. Yeter ki biz haramlardan sakınalım. ehl sünnet itikadımızı koruyalım. Asla zarar veremeyecekler. ne estağidu billahi ve intasbiru. Ayet, eğer sabrederseniz ve tettegu haramlardan sakınırsanız. Şimdi bu millet 15 Temmuz'da bu FETÖ zındıklarının, melunlarının belalarını gördü. Biraz da uyandı, şuurlandı. Biz 8-9 sene öncesinden beri bas bas bağırdık. Diyalogçu kitapsızlar. Demediğimizi bırakmadık. setevlerine, bilmem zaman gazetelerine isimlerini vererek konuştuk. Tabii ki onlar da bizden intikam aldılar. Bizi bir sene hapiste yatırdılar. Onda da hayır vardır. Olanda hayır vardır. Ama Allah belalarını verdi. Şimdi hepsi kaçtı gittiler. O beni yargılayan hakimlerde, polislerde, komşülerde ya içerdedeler ya dışardalar. Yurt dışına gittiler. Bir tanesi bu Türkiye'de kalamadılar. Çünkü vatan hainidirler. Onlar vatanda duramazlar. Allah bu vatandan onları tamamen uzak eylesin. Bir daha giremeyecek şekilde bertaraf eylesin. Amin. İçerideki gizlilerini de deşifre eylesin. Amin. Kriptolarını açığa çıkarsın, izhar eylesin. Amin. Ben şüpheleniyorum bu polislerimizin başına gelen de FETÖ parmağı var. Çünkü poliste bunların hala gizli adamları var. Çok önemli istihbaratlar alındı. İki saat evvel arabanın şekline kadar tarif edildiğini söylüyor bazı gazetecilerden. Haberlerde dinledim kulaklarım ile. Yani arabanın çekne kadar iki saat evvel her şey beyan ediliyor. Oradaki yayaya ya kapalı şerit açılır açılmaz. Kabak gibi ilk araba bombalı araç giriyor. Kabak gibi ilk araba bombalı araç giriyor. Yol açılır açılmaz. Ya onu Bunun eşkali verilmiş. Bu FETÖ kriptoları istihbaratları hasıraltı yapıyor. Ve bu yüzden polisimizin, askerimizin şehit olması için azami gayret gösteriyor. Allah kahru mahvu perişan eleyip Allah bir an evvel hepsini helak eylesin. Amin. Toptan helak eylesin Allah. Ve ala FETÖ çözülmeden PKK çözülmeyecek, DAEŞ çözülmeyecek, Daş KPC çözülmeyecek, ne kadar kahpelik varsa FETÖ'nün, Siyonizmin Siyonizmin ilk maşası FETÖ'dür. Hatta FETÖ o kadar şerlidir ki Siyonizme bile külahını ters giydirebilir. Çünkü bunlarda her yol var. Yahudinin bile aklına bu kadar takıya yapmak, evliya gibi gözükmek, mübarek gibi geçinmek efendim aklına gelmez. Bunlar bu kadar kendilerini gizlemiş adamlardır. Kurban olduğum, bu bizim mitimize, istihbaratımıza, emniyet güçlerimize öyle ihbarlar, öyle alametler belirle ki bir an evvel bunlardan eser kalmasın, hepsi meydana çıkart. Ya Rabbele Alem. Salli aleyhi ve sellem Muhammedin. Evet annemin rüyasıyım Annem gördü ki Kendisinden bir nur çıktı Şam'ın köşkleri bile Ona aydınlandı gördü Çünkü İslam dini En son hükümdarlığı Şam'da olacak Bakın Hadis-i Şerif ne buyuruyor Ebu Davud hadisidir Sahittir Ebu Davud'a inanmayan zaten Kur'an'ı da inkar etsin Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin imamlığında mamur olduğu zaman Medine boş kalacak. Medine viran kalacak. Biliyorsunuz Kabe çok yalnız tek kalacak. Çünkü durumlar ona göre zorlayacak. Kıtlık ve kuraklık olacak. Kurtlar Mescid-i Nebevi'deki minbere inecek. Sahih hadistir. Kurtlar Mescid-i Nebevi'de minbere gelecek. Onun için يوم يوم İsra karye fil suresinin hatinde kıyametten önce her kariyeyi helak edeceğiz 13'ün nesefi tefsirinde her bir kariyenin neyle helak olacağını söylüyor medinede kıtlıkla helak olacak 13'ün insanların yaşam alanı Kudüs ve Şam civarına toplanacak müslümanlar da az kalacak ve cüllüğün bir beytül toptanı, ekseriyeti Kudüs'te kalacak. Hazreti Mehdi orada imam olduğu zaman medine Viran kalacak. medine Viran kalacak. Mescid-i Aksa'nın mamurluğu Medine'nin Yesrib diye geçiyor. Medine'nin viranlığı olacak. Ve karab Yesrib Medine'nin viranlığı Huruc-ül Melheme Amikovası'ndaki Mercidabık'taki büyük savaş çıkacak. Yani 900 80 bir kişilik, 12 iki bin, 12 sancak, her sancakta 80 bin kişi var. Bütün Avrupa güçleri gelecek. Bütün Avrupa güçleri oraya savaşa gelecek ve orada büyük bir savaş çıkacak. Say hadis. Onun için Amikovası diye boşuna demiyorlar. Daha şimdi orada Göya biziz. Kafirleri oraya çekmeye çalışıyorlarmış da bilmem ne. Alakası yok. Bu kıyamete yakın olacak. Şimdi de kıyamet nerede? Müslümanlık artıyor. O zaman Müslümanlık zayıf olacak. Müslümanlar az olacak. Hazreti Mehdi'den sonra bir daha parlayacak. Bütün dünyada Müslümanlar çekilecek. Sadece o bölgede kalacak. Şimdi öyle bir zaman yok ki da işin uydurmaları, harici palavraları, cehennem köpekleri Allah lanet eylesin. Amin. Amin. Şimdi o zaman savaş çıkacak. Ve gurucul Amik Ovasındaki savaş çıktığı zaman Avrupa devletlerine hadis-i şerif Rum diyor. لَا تَقُومُ hatta حَتّٰى تَنْزِلَ الرُّمُ amak Say hadistir. Rumlar Amikovasına inmeden kıyamet kopmaz. İşte 12 sancak, her sancakta 80 bin kişilik asker. Bu herhalde 900 bin küsur ediyor. Bu kadar ordularla savaş olacak, orada gavurlar yenilecek. O yenilgi neyi fişekleyecek? فَتْحُ الْكُسْطَانْتِنِيَةِ فَتْحُ الْكُسْطَانْتِنِيَةِ ne demek? Konstantin'in fetti. Bu Konstantin İstanbul değil. İstanbul'u Allah muhafaza etsin Hristiyanlaşmaktan. Bu hangi Konstantiniye? Büyük Konstantiniye. Yani Roma. İstanbul küçük Konstantiniyedir. Roma büyük Konstantiniyedir. Onun için buraları kaybettiler. Bak Roma'yı kaybetmediler. Hazreti Fatih tam Roma'yı fethetmeye gidiyordu. Sırrını sakalından bile saklıyordu. Efendim Ermeni işte doktora zehirlettiler. Gebze civarında şehit ettiler. Allah kabrini nur eylesin. Hazreti Fatih'in hedefi Roma'ydı. Ama Roma ona nasip olmayacaktı. Çünkü Roma'nın fethi Hazreti Mehdi'ye nasip olacaktı. Bundan dolayı efendim medine viran İran oldu mu Mescid-i Aksa Mamur olacak. Mescid-i Aksa Mamur oldu mu Melhame-i Kübra büyük savaş çıkacak. Büyük savaş çıktı mı Roma fethedilecek. Böyle hadis-i şerif bunları sıralamıştır. Bunlar birbirini tetikleyecek olaylardır. Biri başladığı zaman ipini çektiğin tespit taneleri gibi ortaya saçılacak, birbiri ardınca düşecekler. Onun önümüzde böyle günler var. Ama o günlerde bile, bütün dünyada Müslümanların en zayıf olduğu günlerde bile Kudüs ve Şam, Kudüs'te Şam'a tam yani Şam bölgesidir, İslam'ın merkezi olacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra Şam-ı Şerif falan hep fethedildi. Hazreti Ömer döneminde zaten hep Müslüman oldu. Valiler tayin edildi. Hazreti Ömer Efendimiz Şam valilerini kendisi tayin etti sağlığında. O kadar kısa yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-5 sene sonra Hazreti Ömer döneminde Şam fethedildi. Ve ondan sonra da bugüne kadar Müslüman kaldı. Eee işte onun için Şam'ın köşkleri gösterildi o gece. Bütün peygamberlerin anneleri, yavruları peygamberlerini doğururlarken aynen böyle bir nur görürler. Ama onlar da kendileriyle alakalı bölgelerle ilgili kapsayıcı bir nur görmüşlerdir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim annem de gördü buyuruyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurundan özel yarattığı bir nurdan yaratıldı. Allah'ın özel yarattığı bir nurdan yaratıldı. Bu hadis sahiptir. Hz. Cabir Efendimiz'e soruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Abdurrazzak Musannefi'nde zikrediyor. Efendim Abdurrazzak Bukhari'nin de şeyhidir. Onun kitabında zikrediliyor. Matbu nuskelerde yok. Cüzüm efkut mefkut kayıp cüzde buldular. Hindistan'da buldular ve kitabı tab ettiler. Doktor Hüseyb bin Mani'ul Himyeri kardeşimiz abimiz onu bastı. Bende de o kitap var. Bu hadis-i şerifte Hazreti Cabir diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki Allah'ın ilk yarattığı mevcut nedir? Mahluk olarak mevcut nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Huve nuru nebike ya Cabil. Ey Cabir, Allah'ın yarattığı ilk nur senin peygamberinin nurudur. Önce onu yarattı, bütün hayırları onda yarattı. Ve her şeyi ondan sonra yarattı. Onu yarattığı zaman manevi yakınlık kurt makamında 12 bin sene bekletti. Sonra onu uğrup dörte parçaladı. Arşı kürsüyü bir parçadan. Arşı taşıyan melekleri, kürsüyü koruyan melekleri ikinci parçadan hal Dördüncü kısmı yine kurt makamında 12.000 bin sene bekletti. Onu da dörte parçaladı. Kaleme Alahi bir parçadan, Lehvi Mahfuzu bir kısımdan, cenneti bir kısımdan halka iledi. Sonra dördüncü parçayı Kaf makamında, manevi makamda 12 bin sene beklet. Onu dörde parçaladı. Melekleri bir cüzden, güneşi bir parçadan, ayı ve yıldızları bir parçadan halka iledi. Bak ne dedi Süleyman Çelebi Hazretleri? Bir nur ki güneş pervanesi dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir nur olarak zuhur etti ki güneş bile onun etrafında dönen şimdi hani ışık yaktığınız zaman etrafına geliyor kelebek, pervane kelebek yani kelebek nasıl dönüyor ya, güneş de öyle bir kelebek kadar kalıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurun etrafında dolanıyor güneş bir parçadan, ay ve yıldızlar bir parçadan kalk oldu. sonra dördüncü cüzü ümit makamında 12.000 bin sene bekletti onu da dört yüze ayırdı Akıl, anlayış gücü bu manevi bir şeydir. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Akıl diye bir şey var mı? Adamı ne yapıyorlar? İşte anatomi mi diyorsunuz bilmem ne mi? Kadavra. Kesiyorlar, parçalıyorlar, doğruyorlar. Beyni çıkarıyorlar. Beyin var. Elle tutarsın, gözle görürsün. Akıl diye bir şey var mı? Al bu da akıl diye bir et parçası yok. Akıl manevidir. Aklı bir cüzden yarattı ruh gibi yani ruhun da yeri yok çıkarıp da diyorlar mı bu ruhtur ruhu gösteremezler efendim ilmi hikmeti hüsmeti tevfikı muvaffakiyetleri bir cüzden yarat dördüncü cüzü haya makamında 12.000 bin sene bekletti sonra o onur dan u Teala bütün peygamberlerin ruhlarını rasullerin ruhlarını galgeyledi sonra embiyanın enbiyanın ervahı nefes aldı Teneffüs edince onların nefeslerinden velileri, şehitleri, saitleri ve kıyamete kadar gelecek itaatkarları da onurdan halka illedi. İnşallah biz de onurdan yaratılmışızdır. Kafirler onurdan değil, münafıklar onurdan değil. Ama kulluk tümün nuru illa Ben Allah'ın nurundan yaratıldım, müminler de benim nurumdan yaratıldılar. İnşallah biz de mümin olduğumuza göre onurdan kalk olunmuşuzdur. Arş ve kürsü fena arşu ve kürsü yemin nuru ve min ve ruhani yune ve min nuru. Arş kürsü benim nurumdandır. En yüksek kerubiyun melekleri benim nurumdan. Ruhani varlıklar, melekler genel manada benim nurumdan. Cennet ve nimetleri benim nurumdan. Yedikat göklerin melekleri benim nurumdan. Güneş, ay ve yıldızlar benim nurumdan akıl ve tevfik benim nurumdan rasullerin nebilerin ruhları benim nurumdan şehitlerin sahitlerin salihlerin ruhları da benim nurumdandır onun için herkese şehitlik nasip olmaz bu polislere bu yavrularımıza bu civanlarımıza çok acıyoruz evladım ölse kadar acı hissettim öz be öz oğlum ölse kadar acı hissettim dün geceden beri yanıyorum yani zor iş bir saat iki saat uyuyayım dedim, onu da uyamadım yani. O kadar huzursuz oldum. Gencecik yavrular ya, civanlar yani. Ama şehitlik herkese nasip olmaz. Şehitlik Resulullah'ın nurundan yaratılan özel kullara nasip olur. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. E şimdi böylece hadis-i şerif beyan ediyor. Sonra Allah Teala 12.000 bin hicap yarattı. Benim nurumu orada tuttu. Ben bu hicapların her birinde bin sene bekledim. Ubudiyet makamı, sekinet makamı, sadır makamı, sabır makamı, sadakat makamı, yakın makamı. Allah Teala o nuru her perde içerisinde bin sene bekletti. Sonra o perdelerden o nuru çıkarttığı zaman onu yeryüzüne indirdi. Onur doğuyla doğu ile batı arasını karanlık gecedeki kandil gibi aydınlattı. Sonra Allah Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Adem Aleyhisselam'ın alnına o toprağı işlediği Onur top, yaratıldığı topraktan Onur Adem Aleyhisselam'ın alnına intikal etti. Sonra Onur oğlu Şis Aleyhisselam'a intikal etti. Ondan sonra temizlerden temizlere, tahirlerden tahirlere, tayyiblerden tayyiblere. Hadiste böyle geçiyor. Tahir temiz demek, tayyip tertemiz demek. Yani Efendimizin atalarını, babalarını kastediyor. Her birinden intikal ede, ede geldiği Abdül oğlu Abdullah'ın sulbuna intikal etti. Oradan annem Vehb kızı Aminen'in rahmi şerifine intikal etti. Sonra Allah ehrajeni min mahrajeni ile dünya. Sonra Allah beni dünyaya çıkarttı. Fecealen Seyyidül Mürselin beni gönderilenlerin efendisi yaptı. Ve katemen Nebiyyin nebilerin sonuncusu yaptı. Ve rahmetel lil alemin alemlere acımasının zuhuru ve eseri yaptı ve qaidul maşere abdest uzuvlarını nur gibi parlayarak çıkacak o büyük ümmetin önderi yaptı ve bedu halkı nebiye ya E ey cabir senin peygamberinin yaratılışı işte böyle başladı sallallahu teala aleyhi ve sellem bu adı şerif İmam kastalani büyük muhaddestir buhari şarihidir el mevabile dünyede zikrediyor acluni keşful gafada zikrediyor نُعْمَنَ عَلُوا سِيْغَاتُ الْمَوَاحِزِ diyor, birçok kaynaklarda mevcut. Evet. Onun için bir hadis-i şerifinde de Hz. Ali Efendimiz soruyor. Ya Resulallah sen neden yaratıldın? Buyuruyor ki Rabbim bana vahyettiği zaman ben de Rabbime vahiy başladığında sordum. Ya Rabbi minme halakteni Beni neden kalkettin? Hangi maddeden yani? Kâle Mevla buyurdu ve izzeti ve celâliyle evlâ kemâ halaktu ardân velâ İzzim celalim hakkı için seni yaratmayacak olsaydım yeri göğü yaratmayacaktım. Dedim ya Rabbi sen beni hangi şeyden kalk ettin? Buyurdu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kudretimle özel bir nur yarattım. Hikmetimle özel bir nur icat ettim. O nurumun beyazlığının safiliğine baktım, nazar ettim, tecelli ettim. Ondan bir parça istihraç ettim. Onu üç kısma böldüm. Seni ve ehli beytinini birinci kısımdan, eşlerini ve ashabını ikinci kısımdan, seni sevenleri üçüncü kısımdan. Elhamdülillah. Ha i̇şte sevenler, sevenlerle doldu bu meclis. Elhamdülillah. Mevlid kutlamayan da sevgini arar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü diyende sevgini arar. Şimdi o bizi duymuyor, görmüyor. Ne haberi var bir şeyden diyende mahabbet ne arar? Bırak muhabbeti iman ne arar? Çünkü o buyuruyor: "Turazu aleyha mali sabah ve'l Sabah akşam amelleriniz bana kabrimde gösteriliyor. Sahih hadistir. Nasıl billih haber yok? Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnne arsalnaka şahiden." Ey Nebi-işan, biz seni şahit olarak gönderdik." diyor. Şahit görgü tanığı demektir. Görmeyen şahit olur mu? Bizi görmeyen, izlemeyen şahit olur mu? Onun için büyük şahidimiz var. Allah şefaatçimiz eylesin. Amin. Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem-i muhammedin ve alâlihi ve sahib ve estağidhu billah. Ya eyyühe'n-nebiyyü, inna erselna keşahida, inna erselna keşahida ve mübeşşiran ve nezîrâ.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 ve la tu'il kâfirin ve'l münafıkîn ve daa ezahum ve tevekkel alallâh. Kekfe ve kîlâ. Sov Ey Nebi Zişan, biz seni ümmetine şahit olarak iman edip ameli salih edenleri müjdeleyici olarak İnkar edip üsyan edenleri uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle Allah'a davetçi olarak şirk ve günah karanlıkları içerisinde nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Sen o iman eden, seni seven, sana tabi olanları müjdele ki Allah tarafından onlara çok büyük lütuflar verilecek. Sakın kafirlere itaat etme, münafıkları dinleme, eziyetlerini umursama sen Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah kafi gelecek bize de kafi gel ya Rabbel Alemin biz onu seven ümmetleriyiz ya Rabbel Alemin bak ne buyurdu geri döndüm daha belki ne kadar evvelki ayeti tamamlayamadım oradan oraya oradan oraya atlarım ben ve intesbirû sabredecek sabrederseniz ve tettekû haramlardan sakınırsanız içki, kumar, faiz çıplaklık, haramlar belli zina zina Allah muaza. Bunlardan uzak durmak lazım. Yalan, gıybet, iftira, haramlardan sakınırsanız la yedurrukum kayduum şey'a. Ben sizin Allahınız olarak söz veriyorum. Kafirlerin Avrupa Birliği, bilmem ne birliği, Amerika'sı, Siyonizmi, bütün dünyanın gavuru gelse hileleri size şeycik bile zarar veremeyecek. İki şart. Sabır ediyorsunuz elhamdülillah. 15 Temmuz'da ediyorsunuz Ekonomik darbeler ediyorsunuz Bu kadar olaylara ediyorsunuz Allah bu sabırda sebat istikamet nasip eylesin İkincisi takva ihsan eylesin Bu millet haramlardan sakınsa Hiçbir zarar gelmeyecek Biraz haramlar günahlar çok işleniyor Biraz da denmez yani Çok işleniyor Bu haramlar yüzünden de belalar artıyor Yoksa Allah gavurun şerrini bir anda bitirecek Yüce Rabbimin bize sözü var. Hileleri şeycik zarar veremeyecek. İnna Allah muhid. Şüphesiz Allah onların bütün planlarını, programlarını, 50 senelik, 100 senelik orta plan, uzak plan, efendim Vatikan'daki planlar, Pentagon'daki planlar, Tel Aviv'deki planlar, plan üstüne programlar, hepsini çepe çevre kuşattım Allah buyuruyor. Ya böyle bir Allah'ımız var kardeşim. Bizim sırtımız yere gelmez ya. Sabır, takva. Ne diyor şair? Ela bis sabri tebliğuma turidu ve bit tekvâ yelhînü lekel hadîdü. Ne istiyorsan ancak sabırla ulaşabilirsin. Allah'tan razı geleceksin ve sabredeceksin. Takva haramlardan sakınırsan da demirler bile sana yumuşak hale gelecek. Allah demirleri eritecek inşallah. Bu milletin önünde, bu eli sünnetin önünde Allah o takvayı bize ihsan ile. Amin. Üç kısma ayırdım. Seni ve heli beytinini birinci kısımdan, eşlerini ashabını ikinci kısımdan, seni sevenleri üçüncü kısımdan. Fezakane yemul kıyameti kıyamet günü olduğu zaman, radetül nüvari Nuri onurları toplayacağım, kendi ilk yarattığım özel nuruma geri döndüreceğim ve ve ve cenneti seni de ehli beytini de eşlerini de sahabeni de seni sevenleri de bir rahmeti rahmetimle cennetime birlikte girdireceğim. anni. Hadi habibim benden bu müjdeyi seni sevenlere ihbar eyle. Kepşir eyle. Benim vasıtamla size de bu müjdeyi bu gece ulaştırdı. Allah bu müjdeden çıkacak, başımızı çıkartacak. İnkarlara, irtidatlara, ısyanlara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Kabulü haber radıyallahu rivati. İmam Kastalani Mevahibü'l-le dünyede zikrediliyor. Mevlid gecesi göklerde, yerlerde nida edildi. Ela inna'l-nur <gülüyor> nuru'l-meknun اَلَّذ۪ي مِنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمْ يَسْتَقِرُّ الْلَيْلَ ف۪ي بَطْنِ عَامِنَى O gizli nur, bütün alemlerin hürmetine yaratılıp teşrifini muntazır olduğu unur, bu gece Amine'nin karnında istikrar eyledi. Bu, ta recep Şerif'in ilk cuma gecesinde müjde başladı. فَيَا تُوْبَ عَلَىٰ اَتُمْ Müjdeler olsun. Ve böylece, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dokuz aylık hamil süresi tamamlandı. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinden başlayan süreç geldi Rabi'i'l-Evvel ayının on ikinci gecesine. O mübarek gece hakkında Amine Validemiz şöyle beyan ediyor. Maşar tu enni hameltu bi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ta hamilelik sürecinde hamile kaldığımı fark etmedim. Çünkü hiçbir ağırlık ve zahmet hamile kadınların çektikleri hiçbir sıkıntıyı çekmedim. Ama adet halim kesilince hamile olduğumu anladım. Ben hamileyken bir nur gördüm. Doğu ile batı arası onurla aydınlandı. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden. Şam arazisindeki Busra bölgesindeki sarayları gördüm. Birinci ayda hamileliğimin birinci ayında uzun boylu bir zat gördüm. Evşirî fakat hamleti bir Müjdeler olsun. Sen gönderilenlerin efendisine hamilesin. Rüyamda gördüm. Dedim ki sen kimsin? Dediye bu Adem. Babası Adem'im. ikinci ayda rüyamda birisi geldi. Dedi Evşirî fakat hamleti bir şeyidil. Evveli Müjdeler olsun. Sevin. Öncekilerin sonrakilerin efendisine hamile kaldın. Dedim sen kimsin? Dedi ki şiit ben Şis Aleyhisselam'ım. Adem Aleyhisselam'ın kendi sulbünden direkt oğlu ve vasıysi ve ondan sonraki peygamber. Üçüncü ayda bir zat geldi. Ev şerifi kat hamelti bin Nebi'l Kerim. Keremli şerefli Nebi'yi zişana hamilesin. Müjdeler olsun. Dedim siz kimsiniz? Dedi ki ben Nuh Nebi'yim. Dördüncü ayda bir zat geldi. Rüyama geldi. Dedi ev şerifi kat hamelti bir seyyidi şerif ve nebi'l ''Sen sevin çok müjdelen ki şerefli seyyid ve iffetli peygambere hamilesin.'' ''Dedim siz kimsiniz?'' dedi ''İdris Nebiyim.'' ''Beşinci ayda gelen zat efşiri hamelti bir seyyidil beşer, beşerin efendisine hamilesin.'' dedi. ''Sordum siz kimsiniz?'' dedi ''Ben Hud Nebiyim.'' ''Altıncı ayda rüyama gelen efşiri fakat hamelti bin nebiyil haşimi.'' ''Nebi Haşimoğullarından olan nebiye hamilesin.'' Sen siz kimsiniz?'' dedim ben İbrahim, babası İbrahim'im. 7. ayda bir zat geldi. Hep fakat hamelti bi habibi rabbil alamin. Alemlerin Rabb'inin sevgilisine hamilesin. Dedim siz kimsiniz? dedi İsmail Nebiyim. İşte 8. ayda bir zat geldi. Hep fakat hamelti bi nebiyin.'' Müjdeler olsun nebilerin hatemi mührü, imzası, damgası ve sonuncusu olan hamilesin. Dedim siz kimsiniz? Dedi Musa Nebim. Dokuzuncu ayda bir zat geldi. Dedi Evşir'i fakat kad hamelti Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sevinebilirsin sen Muhammed'e hamilesin. Dedim siz kimsiniz? Dedi ben İsa Nebim. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annesi hamile olduğunda dördüncü ayda babası Abdullah vefat etti. Yirmi beş yaşında, bir vaat yirmi bir, bir vaat yirmi beş yaşında Medine'de defnedildi. Babası Abdullah vefat edince melekler dediler ki: "Rabbuna abkiye nabiuke yetimen." Ey Rabbimiz. Rabbena ey Rabbimiz. Peygamberin yetim kaldı dediler. Allahu Teala buyurdu: "Ene hafizu." Velisi ve koruyucusu ben olan bir kişi yetim kalır mı? Ben ona yeterim." Allah buyurdu. Celle şanuhu celle celaluhu. Şimdi viladet-i seniyye ve akibinde hasıl olan irhasat. Irhasat ne demek? Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber olduktan sonra 40 yaşından sonra gösterdiği harikulade olayların adına mucize denir. Mistini yapmaktan insanları aciz bırakan olaylar. Fakat Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumundan 40 yaşındaki nübüvvetine ki, Harikulade yaşadığı harikuladelikler var. Mesela üzerinde devamlı bulut gezerdi. Hatice Validemiz niye evlendi? Onu meysereyle ticarete gönderdi kafilede. Orada çok rızık kazanıldı. Şam'a gitti. Bu kadar. Şam'a Efendimiz gelemedi. Bu sıraya kadar geldi. Çok bereketli ticaret oldu. Sonra Rahip Buhayra, Rahip Nestura. Bütün bunlar o mucize Hayat kitabında Mevlid Kıssası kitabında hepsi anlatılıyor. Neler neler neler o kadar rivayet var. Neticede Hatice Validemiz sordu Efendimizin durumları hakkında genç delikanlı ne yaptı, ne etti yolculukta falan kendisi dul kalmıştı eşi vefat etmişti, çocukları vardı dedi ki işte rahip bu hayra nübüvvet alametini sırtından açtırdı, baktı nübüvvet alametini gördü. İşte ağaçlar o gelirken ağaçlar, taşlar ona doğru eğildiklerini görmüş. Rahip Nesluğra yine aynı, aynı uyardı. Yahudiler ona bir şey yapar. Şam'da çok Yahudiler var. Ahir zaman peygamberi alametleri var. Geri götürün falan. Hatice annemiz e, on, ondan sonra evlenmeyi çok istedi. O arada mesela daha peygamber değil idi. Yani evlendiğinde daha Efendim sallallahu aleyhi ve sellem peygamber değil iken kablen ve evlenmeden evvel efendim ee, bir kere Hatice annemiz yine böyle bir ikinci katta o zaman en fazla iki kat olur ikinci katta oturuyordu yanda kadınlar vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru gelirken başında devamlı bir bulut o gittikçe gidiyor o gittikçe gidiyor onu görünce Meyseri'ye dedi ki bu ne iştir bu zatta ne kadar acayip haller var e, Meyseri hazretleri dedi ki o zaman ben dedi bu sıraya kadar yola gittim geri döndüm bir kere güneş başımıza vurmadı, devamlı güne, bulut onun üzerinde gezdi dedi. Hatice Validemiz dedi, dur, durmayalım hemen ben onunla evleneyim dedi. Ve böylece o mübarek savaş nasip oldu. Onun için bunlar mucize sayılmıyor. Nübüvvet iddiasından, davasından önce olduğu için. Ne sayılıyor? İrhasat. Yani peygamberlik öncesi vuku bu bulan hadiseler. Şimdi bu rivati okurken işte tam... Ee, bu İbn -i Hacer el Heytemi zikrediyor. En'ümetul Uzmaşim kitabında Ebu Nuaym büyük muhaddis ed zikrediyor. Nisaburi büyük allame Şeraful Mustafa kitabında naklediyor. Ben de bu kitapların hepsi de var. Takiyyüddin Makrizi İmtaul Esma a. çok büyük kitaplar. Bunlarda bu rivayeti zikrediyor. Bu rivayete başlıyoruz. Mevlid kıssasını bu rivayet Amine validemizin kendi ağzından naklediyor. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in viladet bahsi gelince hep birlikte ayağa kalkacağız salavat, şerifeler okuyacağız o arada sallallahu aleyhi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu tekrar ediyoruz tam o noktada bu salavatı tekrar edene 70 rahmet kapısı o anda açılıyor 70 rahmet yağacak o 70 rahmet de 70 zahmeti kaldıracak inşallah üzerimizden belaları Allah çevirsin Habibi Muhammed Mustafa hürmetine vatanımızdan memleketimizden yöneticilerimizin üzerinden de Allah belaları çevirsin fazlı keremiyle de memleket bir düzene girsin bir huzura kavuşsun inşallah bu gecenin rahmeti hürmetine Allahu salla aleyhi ve sellem Muhammedin mani'ani'safi İmam Süfkî gibi alimler Hafız Urâkî gibi alimler Dünyanın en büyük müctehitleri ayağa kalkarlardı. Hatta derlerdi ki, yapabilsek kafamızın üzerine ters döneceğiz, başımızın üzerine kalkacağız ama ona gücümüz yetmiyor. Onun için mutlaka sallallahu aleyhi ve sellemin bu viladet bahsine gelindiğinde kıyam, yani ayette, hadiste her şey bulunmaz ama ulema ve evliyanın ittifakıyla o kıyam, o ayakta durma, Değil mi? Sabittir ve böylece bir hürmet ve tazim ifadesidir. Ruhu Resulillah'i Rabbim haberdar eyleye. Meclisimize teşrifini müyesser eyleye. Amin. Allah'ım salli ala seyreğine Muhammedin ve ala aleyhissalâhu aleyhi ve aleyhi aleyhi sellem. Galete aminetu radıyallahu teâlâne. Amine validemiz anlattı ki, Felemmâ kânet leyletül vilâdeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gecesi olduğunda, Ve yeleyle tül isneyn, Pazartesi gecesiydi. İmsak güneş değil, gün doğumuna yakın. Yani imsak vakti. Şimdi imsak 6.39'a gitti. Yani o zamana kadar oruç tutsak şimdi Ramazan olsa veya nafile oruçlar da tutuyorsunuz. Yarın oruç var mı sorarsanız yok. Alimler diyorlar ki mevlid gecesi bayram gecesidir. Günü de bayram günüdür. Kutlamalar bayram vesilesiyle olmalıdır. Bu itibarla e, oruç münasip değildir. Yarınki günde oruç münasip değildir bayram olduğundan dolayı. Ama ben her pazartesi, perşembe zaten oruç tutuyordum diyenler varsa onlar sünneti bozmasınlar. Çünkü pazartesi günü efendim, oruç tutmak sünnettir. E, devam edenler tutabilir. tutmaz Tutmasın demiyorum. Aman tutmamız lazım mı gibi falan düşünenler olsa... Bu bir aşure orucu gibi, Berat günü orucu gibi teşvik edilen bir oruç değildir. Çünkü bayram günüdür demişler alimlerimiz. Şimdi bir insan yatarken ben bunu denemişim. Eğer Ya Rabbi, duası da var, dualarım kitabında benim. Kehf suresinin sonunu okuyor. İstâhidüleyinnellezine âminü ve âminü salihat kâhnetleüm cennetül firdevsinü zülâ. Oradan aşağı dört satır ayetleri okuduktan sonra duası Arapça var orada <gülüyor> diye devam ediyor Türkçesi Ya Rabbi beni en sevdiğin saatte uyandır en sevdiğin amelle uğraştır devam ediyor dua kim bu duayı okursa Allah onu en sevdiği vakitte uyandırır Allah'ın en sevdiği vakit teheccüd namazı için peki Allah'ın en sevdiği vakitte uyandırır bunu ben de denedim ne zaman kalkıyor biliyor musun? Kitaplar yazıyorlar. Ben de kendimde hiç saat kurmadan saat kurmadan efendim hiçbir e, tedbir almadan bu ayetleri dualar okursan en sevdiği saati bulmak için. Çünkü o anda ne dua estesen, etsen kabul oluyor. Alimler denemişler imsa bir saat kala. Yani şu anda 5.39 suları. 5.39 40 o sular. İşte o Allah'ın en sevdiği vakit. İmsak bir saat kalarak. Neden? Çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakit o vakit. İmsak yakınında. Yani imsak bir saat kala bu gecede 5.39'larda kalksak iki rekat kılsak ondan sonra Efendim, salavat-ı şerifeler okusak, ne muradımız varsa Allah Habibine bağışlayacak. Hem isten Gecesi, hem Mevlid Gecesi, hem 12. Mübarek Gecede Allah bizi boş çevirmeyecek. Salavat-ı şerifeler özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den himmet isteme sıygeleri Seyyid Ahmet'e Rifai Hazretleri tarafından tertip edilmiştir. Lalevül dergisinin sonunda bu ay Mevlid ayı münasebetiyle yazdım. Hiçbir kitabımda yok. Bugüne kadar da hiçbir kitapta zikretmedim. Benden başka zaten bu işlerle uğraşan da yok. 13'ün Lale Gül'ün sonunda Seyyid Ahmeder Rifai buyuruyor ki: Kim bu salavatı okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederse, himmet isterse, Allah ile ar arasına aracı yaparsa, hangi hastalığı varsa mutlaka şifa bulacak ve şefaatine Resulullah Efendimiz'in mutlaka nail olacak. Her birinin sonu her birinin başı salat ve selam aleyke diye başlıyor. Her birinin sonu arada efendimizin sıfatları, sıfatları, sıfatları, metiyeleri, övgüleri zikrediliyor. Her birinin sonunda yüce veli El-mustagafe bike ila Allah'ın huzuruna müracaat etmek için seni aracı eyledik, senden himmet istedik ya Resulullah diyor. Bu gece imsa doğru işte 6.39'un öncesinde veya sonrasında bu salavat-ı şerifeler ile himmet istersek inşallah kabule şayan olacağız. Niyet edelim vatanımızın selameti için, PKK'nın bertarafı için, terörün bitmesi için, Halep'in kurtulması için, Suriye'nin halası için onları da unutmayalım. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, en çok sevdiği yurtlar, kutsal mekanlar, Şam-ı Şerif ve Halep zaten Şam-ı Şerif'e dahildir. Oraların bir an evvel kurtulması ve Halep'teki mazlum Müslümanların halası için de dua edelim inşallah. Rabbim bir an evvel ablukaları yar Rabbi. 200-300 bin kişiye iki tane fırın kaldı. iki tane fırın kaldı. Evleri, ocakları başlarına yıkıldı. Çoluk çocukların efendim cesetleri enkaz altında, yığın altında kaldı. Yüz binlerce ümmetimiz, sünnet kardeşlerimiz orada bu zalimlerin, Esed'in ve dünyanın gavurlarının bir de Şiat belasının, şiay i tehlikesi altında kaldı. Bombaları altında kaldı. Rus bombardımanları altında kaldı. Esed bombardımanları altında kaldı. Kurban olduğum Allah'ım çok mazlum durumdalar. İmdatlarına yetiş ya Rabbel Alemin. Onlar bir ay boyunca mevlid kutlarlardı. Elbap müftüsü, Şeyh Zekeriyye Efendi Hazretleri de burada geldi bu mübarek gecede. Bu mübarek gecede aramıza teşrif etti. Şimdi Urfa'da muhacir kaldı. Elbap denen meşhur, siz Elbap desem bilmezdiniz, şimdi meşhur oldu. Elbap'ın müftüsüydü. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Rahmetullahi Ali Hazretleri'nin arkadaşı, babası büyük evliya, kardeşleri büyük ulema, bütün yurtlarından çıktılar, muhacir oldular. Allah yurtlarına tekrar iade eylesin. Allah'ım te tebarek ve teala Şam Şam'da şu anda bir şey zahiren gözükmüyor. Fakat Halep ve civarına bomba yağıyor, ateş yağıyor. Allah'ım kurban olduğum sevgilinin rahmetelle alemin hürmetine bir ay boyunca onun mevlidiyle sevinen, ferahlanan, mevlid-i şerif okuyan o mübarek Halep beldesini kurtar ya Rabbel Alem. Evet. Yetiş ya Rabbel Alem. Evet. Sen manevi ordularını gönder ya Rabbel Alem. Evet. Bu ittifakları bu kafirlerin ittifakını iptaliyle ya Rabbi. Bir an evvel Halebi'de, civarını da ya Rabbi hürriyetle, emniyetle müşerref eyle. Muhacirleri memleketlerine raci eyle. Selametle dönmelerini nasih beyle. Amin Allahu Muhammedin ve Doğum gecesi, pazartesi gecesi imsa yaklaşınca ra'etu cemaa'ten bir cemaat gördüm. Katnezelüminesema gökten indiler. Gözlerimle gördüm, uyumuyorum. Doğum yapacak, nasıl uyusun? Gözlerimle gördüm, gökten indiler. Ve maunzelazju üç tane beyaz sancak getirdiler. Orakju Bir sancağı kabenin üstüne diktiler. Alaman Bir sancağı benim evimin üstüne diktiler. Bizim Mevlid Kralı kitabımızın üstünde o doğduğu yerin resmi var. E biliyorsunuz kütüphane olarak duruyor ve haberler tarafı yıktılar. Orayı bugüne kadar yıkamadılar. Allah yıktırmasın fazluk keremiyle. Hemen Safa Merve tarafından çıktığınızda kütüphane olarak geçiyor. Evimin üstüne diktiler ve alemin alebeyi Canlı yayın. Mescid-i Aksa da bana gösteriliyor. Bir sancağa da gittiler. Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Denetminin nucum. Yıldızlar yaklaştı. Yaklaştı, yaklaştı. Hatta anniye kulle yaqna ale. Deyicem ki yıldızlar üstüme düşecek. O kadar büyük gözükler. Emteleetil ardu nuran. Yer yüzü nurlarla doldu. Ve futiha babu's sema. Göklerin kapıları ardına kadar fethedildi. Min makafet ala manzili tuyurun kesire. Bir de baktım evime kuşlar hücum etti. Menaqiru min ezbercedi. Gagaları zebercetten. Zebercet cennette de çok olur. Dünyada da örneği var. Zebercet tesbihler de var. Kagaları zebercet yani bir madençe şey gibi. Yakut zümrüt gibi. Vecnihatu amnel yakut kanatları yakuttan. Varaitud dibace kad bisu beyne's sema ve'l ard. Bir ipek gördüm gökle yer arasına döşendi. Varaitu rijalen fil hava. Havada adamlar gördüm. Beydi mebari'l filbati. Ellerinde gümüşten ibrikler var. Bi selasilize bi. Efendim, zincirleri altından. Ve kunti atshaneten. O kadar susadım ki çok doğum sancısıyla. Feşeribtu minha ya bir tanesinden içtim. Febeynama ne ufekiru fi emri. Ben ne olacağım, nasıl doğum yapacağım diye düşünürken. Fa kad baqa el Gönlüm yalnızlıktan daralmışken izdekhale aleyye cemaatun min nisa Kadınlardan bir cemaat geldi. Le me rahsen Onlardan güzel hiçbir kadın dünyada görmedim. Ma hunna asiyat Firavun'un hanımı Asiye validemiz de doğumda hazır olmaya geldi. Meryem validemiz de o gece Amine validemizin yanına geldi. Allah Allah Allah. Ve beyne'l-meariki vel magribi. Doğu ile batı arası bana aydınlandı, parıl parıl nur oldu. Tüm meştede bir talku. Sonra doğum sancım şiddetlendi. Faraytu tayran, azim el hilketi, hesen el heyeti. Büyük bir kuş gördüm. Çok güzel şekilliydi. Feme sehabi ceneahi alabatni. Kanadı ile benim karnımı şöyle bir sıvazladı. Fazvani tüveledi Muhammeden. Müstakıma oğlum Muhammedi düzgün vaziyette. Yani önce e, başı çıkmadı. Önce ayakları çıktı. Biz doğarken başımız geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl doğurdum diyor? Ayakları üzerine müstakim vaziyette doğurdum diyor. Amine radıyallahu anh havaledimiz. Buyurun. Sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu Muhammed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 يا كريم الوالدين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيسى حنَّت مرحبا بالسُّراء إلا إليك مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والرمام قد ظلت مرحبا والمنا عليك مرحبا وعليك الله صلا مرحبا يا ايمن طول الدهور مرحبا ما حد العادي اليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا قد بدا من قاب قفش مرحبا ودنا حتى تدلى مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا Merhaba, ehlen ve şehlan. Merhaba. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra zümme tekelme bir kelam doğduğu anda düzgün bir kelam ile konuştu. Ve kale ne dedi? Allahu ekber, Allahu ekber, elhamdülillahi rabbil Alemin Efendimizin ilk sözü budur. Ben kendisine baktım diyor. Doğduğu gibi secdeye kapanmıştı. İki parmağını kaldırmış yalvarıyordu. Ne diyordu? Şifa ebesi Abdurrahman naf'ın annesi kulak verdim diyordu. Ne diyordu? Ümmeti ümmeti, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. De. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O da yeni doğmuşken ümmetini Allah'tan istiyordu. Sen yaşlandın, ihtiyar oldun. Hala onun sünnetini terk ediyorsun. Ne güzel söylemiş. Sonra beyaz bir bulut gördüm. Gökten geldi. Nüzul etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o bulut kapladı ve benden onu aldı. Benden kaybetti. Bir münadi nida etti, sesini duydum. Tufu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şarka'l-erdi ve garba'a ve edhilûl-bihâra kullâ li'arifû bismî ve nâti ve suratî ve ya'lemû ennû sümmîye fiyel-mâhi. La ebkâ şevmine şirki illâ muhyebî fî Muhammed'i alın sallallahu aleyhi ve sellem. Yerin doğularına götürün, batılarına götürün, bütün denizlerine sokun çıkarın, bütün mahlukat onu ismiyle de tanısın, şekliyle de tanısın, vasfıyla da tanısın, onun bir isminin Mahi olduğunu bilsinler. Mahi mahveden demek. Onun zamanında şirkin eseri bile kalmayıp mahvolacağını öğrensinler. Sonra o bulut açıldı. Baktım, Muhammed oğlum... Sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir yün elbisenin içine konmuş, sütten daha beyaz, altına yeşil bir ipek konmuş, eline de üç tane beyaz yaş inciden anahtar, beyaz yaş inci var ya, inci yaş, zaten beyaz olur, yaş inciden üç tane anahtar verilmiş. O arada bir nida işittim. <gabada> sallallahu sellem, nasri, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu sellem yardım anahtarlarını tuttu ve Me mefatihur riyh rüzgarların anahtarlarını tuttu ve Me mefatihun nübüvveti peygamberliğin anahtarlarını tuttu. Artık Allah'ın bütün yardımları ona verildi. Bütün rüzgarların kuvveti ona verildi. Bütün nübüvvetin vahiyleri ona verildi. Ne zaman onu doğurdum, yüzü ay parçası gibiydi. O arada yeniden bir adam onu benden aldı. Sonra geri getirdi. Dedi kudiyi bunu alın. Fakat davu annesine dedi, yavrunu alabilirsin. Fakat davu bilmeşar kıvıleme doğuları batıları bir anda dolaştı. Manevi alemde saat zaman işlemez. Ve saateken inde ابي ادم. Ves saat şu anda kaneydi inde bir ادم. Şimdi babası Adem'in yanındaydı. Feqabbaleu beyne ayney iki gözünün arasından babası öptü. Feqale ya habibi ey sevgili müjdeler olsun. Fe inne geseydi veledimin el evvelin vel Öncekilerden sonrakilerden bütün evlatlarımın efendisi sensin dedi. Onu götüren geri getiren Zat kaybolurken dedi ki: Ya izzet dünya ve ya şeref el-ahire. Ey dünyanın izzeti, ey ahiretin şerefi. Men qale kâle men qaletek. Kimsenin sözünü söylerse ve şehide bi şahadetik. Senin şahadetinle şahitlik ederse, yuhşaru yawm el-kıyameti tahtı Kıyamet günü senin sancağın altında haş olacak. Buyurun okuyalım bir kelime-i şaniyet. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Resulü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem İnşallah sancağı şerifi altında Haşr olanlardan oluruz Çünkü onun şehadetini söylemek nasip oldu Elhamdülillah İbn Abbas Hazretleri diyor ki O götürüp getiren Kimdi? Cennetin bekçisi Rıdvan idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda nübüvvet mührü sırtında doğumla beraber yoktu. O mührü sonradan getirdi. Mübarek tüylerinden hasıl olan La ilahe yazan bir küçük yumurta gibi böyle görünen Tebahbah Muhammed. Fe inne tevecce haythu ke mansur yazıyor mührü şerifte. Mevlid kısasında o mührü şerifin de sureti ve şekli var, yazısı var. Sabah bakan akşama kadar, akşam bakan sabaha kadar, ay başında bakan bir ay boyunca, salavat şerife okuyan mahfuz olur. Ne faziletler zikrediliyor mührü şerife bakana. Tabii mührü şerifin kendisi elimizde yok ama o yazılar yazılmış alimlerimiz kitaplarında zikretmişler, beyan etmişler. Efendimizin iki omzunun arasına o mührü de Cennetin bekçisi Rıdvan getirdiği yerleştirdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Annesi Amne validemiz diyor ki: Ben diyor Arapların adeti üzere yeni doğan çocuğun üzerine bir tencere kapatırlar. Yani ne diyor sonra lehen gibi hani şey oluyor ya hamur falan yoğrulan işte şimdi de plastikten de oluyor işte tekne diyoruz ona. İçinde duş bile alınabiliyor, banyo yapılabiliyor, öyle bilen gibi. Araplar, ben de diyor, dedesi Abdülmuttalip'ten önce onu kimse görmesin, ilk dedesine göstereyim diye. Zaten yetim, babası da yok. Dedesinden önce kimse görmesin diye üzerine büyük kalınca bir şey koymuştum diyor. Efendim, leğen koymuştum diyor. Bir de baktım ki diyor, leğen ikiye yarılmış. <gülüyor> yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa. Parmağını emiyordu. Parmağından ona süt geliyordu. Parmağından süt emiyordu. O sıra yine bir nida işittim. Efşiri amine fekad veletti seyyid azil ümmet. Ey amine müjdeler olsun bu ümmetin efendisini doğurdun. Bunu Ebu Nüaym büyük hadis hafızı Delal-ül Nübüve isimlerinde zikrediyor. Biz iman ettik. Kainatın efendisinin doğumu başkalarına benzeme. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Abdülmuttalip dedesi anlatıyor. Ha, şifa Ebe, Abdülrahman dafın annesi. Diyor ki, ben diyor, Amine Muhammed'i doğururken sallallahu aleyhi ve sellem, ellerime düştü diyor. Ve zikir yaptı işte ümmeti ümmeti dediğini duydu. Bir kail işittim, yarhamke rabbüke, Rabbin sana rahmet etsin dedi ona. O arada baktım diyor, doğu ile batı arası aydınlandı. Şam'daki köşklerin bazısını, sarayları ben de gözümle gördüm. Sonra ona süt verdim. Hem Efendimizin süt annesidir. Sonra onu yatırdım diyor. Bu halleri görünce diyor, bekledim bekledim. Bu çocukta çok büyük bir iş var ama bakalım ne olacak dedim. Ne zaman peygamberliğini ilan etti? En evvel Müslüman olanlara ben de dahil oldum diyor. Çünkü ta doğduğundan beri bekliyordum diyor. O doğu ile batı arasının aydınlanma hadisesini gördüm. Dedesi Abdülmuttalip anlatıyor. O gece Kabe'yi tavaf ediyordu. Kabe'yi tavaf ediyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna en büyük haberci, en büyük irhasattan biri nedir? Fil hadisesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde doğdu. Doğumundan elli gün evvel, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan elli gün evvel Ebrehe... Fil ordusuyla Kabe'yi yıkmaya geldi Ama Allah Teala Fil ordusu gibi o zaman için Tanktan efendim, Uçaktan daha güçlü olan Fil ordusunu Allah Teala Ne yaptı? Ebabil isimli kuşların attığı Taşlarla onları helak etti Hepsinin askerlerin başında Fillerin üzerine oturmuştular Mahmut isimli fil En başa konmuştu Efendim, o fil Kabe'ye doğru döndürüldüğünde yürümüyordu, Yemen'e çevrildiğinde koşturuyordu. Ve o fillerin üzerindeki Ebrehe ordularının başlarında miferler bulunuyordu. Elemter'a keyfede anlatılan hadise, min O pişmiş taşları, kuşlar, pişmiş taşlar atıldığı zaman adamın başındaki miferi yakıp deliyordu. Sonra başını yakıp deliyor, sonra makadından yakıp çıkıyor, sonra filen sırtına o derisini delip geçiyor, sonra filden çıkıyor. Hepsi yerle bir oluyor. Fe ki asfim mekul, yenmiş, içilmiş, bilmem ne yapılmış, yaprak gibi yerlere serdim Allah buyuruyor. Ama o taş, o kuşun gagasını, ayaklarını yakmıyor. O kuş o taşı taşıyor. Bu nasıl bir irhasattır? İşte Efendimiz sallallahu doğumunun en büyük habercisi bu oldu. Çünkü artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifi yaklaşmıştı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve böylece Mekke haremi korundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi ocağı korundu. Dedesi korundu. Değil mi? Dedesi de Ebrehe'ye çıktı. Ordusu develerini almıştı. Gasp etmişti. O da dediler ki Kureyş'in efendisi geliyor. Kimdir Abdülmuttalip? O da merak etti. Karşıladı işte. Bekledi ki herhalde diyecek, herhalde diyecek ki Mekke'ye girme, Kabe'yi yıkma, yalvaracak, yakaracak, eman isteyecek. Ama Abdülmuttalip geldi ne dedi? Develerimi geri verir misiniz? Adamlarına söyleyin benim develerimi geri bırak, salsınlardı. O zaman Ebrehe dedi ki ben de seni Kureyş'in efendisi bildim belledim de sana biraz değer verdim. Ama sen Kureyş'in efendisi olamazsın. Niçin? Biz, biz senin Kabe'ni yıkmaya geldik. Sen bizden kendi malını, deveni istiyorsun. Bunu sana hiç yakıştıramadım dedi. Şerefli bir adam bunu yapmaz. Abdülmuttalib'in meşhur sözü neydi? Ene Rabbul İbili ve inne liâzel beyti Rabbun seyahmi. Ben develerin sahibiyim. Ben onları istemeye geldim. Bu beytin bir sahibi var. Şimdi onu korur kurtarır dedi. Ve böylece Koca Ebre ordusu yerlere serildi. Hiçbir ordu mukavemet ve direniş yok. Mekke halkı nasıl direnecek fil ordusuna? Onun için bu dinin sahibi var. Bu ümmetin sahibi var. Allah Teala yine bu ümmeti himaye edecek ve düşmanların şerrine kifaye edecek inşallah. Abdülmuttalip diyor ki Kabe'yi tavaf ediyordum. Baktım Kabe meyillendi. Kabe meyillendi meillendi meillendi makamı İbrahim'in olduğu tarafa doğru, çünkü Efendimiz'in doğduğu ev o tarafta, makamı İbrahim'in o tarafa doğru kapandı secdeye putların hepsi takır takır takır düştü Kabe'den ses duydum Allahu Ekber Allahu Ekber Velide Muhammedunil Ezher Elendahharani Rabbiminen casilmişti ki, tekbir getirdi Kabe tekbir getirdi Nurlu Muhammed doğdu Rab'bim beni bugün müşriklerin pisliklerinden temizledi. Allah Allah. O anda bir münadi işittim. Ela <gülüyor> inne Amina kad veledet Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Amina Muhammed'i doğurdu. Üzerine rahmet bulutları saçıldı. Hemen Amine'nin evine geldim. Tavaftan çıktım. Bu gece acayip bir şeyler oluyor dedim. Baktım bir bulut, evinin üstünde bir bulut duruyor. Ben gözlerimi siliyordum. Uykuda mıyım, uyanık mıyım, ne görüyorum, hayal mi görüyorum? Dedim, Ami, ey amine, kapıyı aç. Kapıyı bir açtı, hücreden mis kokuları geliyor. Ama nasıl misk olur Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evde nasıl misk olur? Mis kokuları geliyor. Dedim, ne var ne yok? Dedi, hücreden Muhammed, Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. ile bir müsaade et, bakabilir miyim? Dedi, şu odaya koydum, bir iki odalı. Yanına girmek istedim. Bir zat çıktı. Yanında da kılıcı var. Mehla hele yavaş dedi. Melake-i melake kiramın ziyaretleri bitmedi. Ziyaretler bitsin sen öyle girersin dedi. Ve dedesi Abdülmuttalip ben bunu gözlerimle gördüm diyor. Sonra tabi dedesi bakınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem göbeği kendi Allah'ın kudretiyle kesilmiş hem sünneti Allah'ın kudretiyle yapılmış olarak doğduğunu görünce çok sevindi. İnnel İbni Hada Leşe'nen benim bu oğlumun Muhammed torunumun yavrumun çok büyük şanı itibarı olacak dedi. Sonra biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç yaşındayken de büyük bir rüyası var. Meşhur Abdülmuttalib'in rüyası. Şimdi vakit müsait değil. Başka bir sohbette anlatmıştım. Enne Nebi Yulâkedip, Ennebne Abdülmuttalib Bukhari'de geçen Efendimizin tek şiiridir. Ben peygamberim, bende yalan yok. Ben Abdülmuttalip oğluyum diyor. Abdülmuttalip oğluyum niye diyor? İşte o rüyanın sahibinin, o hadiseleri gören zatın torunuyum demek istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, Min kerâmeti alâ Rabbi, Rabbimin bana ikramındandır. Ennî vülittü maktûnen, ben sünnetli doğdum. Böyle mi rahatın sevetti? Kimse benim avret yerimi görmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avret yerini gören kör olurdu. Onun için Allah kimseye nasip etmedi. Dünya gözüyle de kimse görmedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Ahmed ez-Zubeyri radıyallahu rivayet ediyor. O da Amr bin Kuteybeden. Amine validemiz doğum yapacağı zaman allah Teala meleklerine buyurdu ki iftihu vebbâbessemâ küllâ göklerin bütün kapılarını açın meleklere buyurdu sizde vilâdetinde hazır bulunun Melekler birbirini müjdelemek üzere indiler Dünyanın bütün dağları yükseldi uzandı Denizler kabardı Hangi bir melek var ise mutlaka Doğumunda Kabe-i Muazzama'da hazır bulundu Şeytanlar yakalandı Yetmiş bukağı ile bu tasmalandı Ve okyanuslara ters vaziyette başın üstüne atıldı. Azgın şeytanlar, ifritler, cinler, efendim tasmalandı. Doğduğu gün güneşe çok büyük bir nur kisvesi giydirildi. Evet. 70 bin huri havada başında beklediler. Amine validemizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, doğurmasını intizar ettiler. Allah Teala onun doğduğu sene bütün kadınlara erkek çocuk nasip etti. Mekke'de hiçbir kadın Biliyorsunuz cahiliyet dönemiydi. Kız çocuğu doğurunca başına çok sıkıntılar geliyordu. Kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Anneler hep oğlan doğursa istiyorlardı. Ama bu iş kolay değildi. Ama Efendimiz'in doğduğu sene Mekke'de bir tane efendim hatta dünyada da olabilir bir tane kız doğmadı. allah Teala yani anneler ağlamasın, anneler üzülmesin. Kız çocuğu bizim başımızın tacı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben kızların babasıyım, oğullarım yaşamadı. Kızlar çok bereketlidir. Ama cahiliyet döneminin pisliklerinden işte kadınlara eziyet ediyorlardı. Onun için allah Teala annelere eziyet olmasın o sene diye. Erkek çocuklar onlara ihsan etti. O sene hiçbir ağaç, bizim girasundaki fındıklar bile demek ki boş vermemiş. Yani o sene hiçbir ağaç, Efendimiz'in doğduğu sene dünya üzerindeki hiçbir ağaç yemişsiz kalmadı. meyvasız kalmadı. Dünyada hiçbir korku kalmadı. Hepsi emniyete tahvil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca bütün dünya nura gark oldu. Ne okudu? Doğdu olsa saatte ol, sultanı din. Nura gark oldu semavatü zemin. Değil mi? Melekler her kat semada zebercetten bir sütün diktiler. Yakuttan bir sütün diktiler. O yakut sütün bütün gökleri parıl parıl aydınlattı. Hala göklerde Mevlid gecesinde yakılan zebercet yakut sütunları gökleri aydınlatıyor. Meleklerin ışığı oradan geliyor. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve miras gecesi o nur sütunlarını gördü. Sordu ki bu nur sütunları nedir? Dediler ki senin doğumunda Allahu Teala bizlere ikram olsun hediye olsun diye bu nur sütunlarla alemlerimizi semavat tabakatını nura kapattı. Allah Teala Mevlid gecesi Kevser Irmağı biliyorsunuz cennette Allah içmeyi mey nasip eylesin amin. En Muhammed Mustafa'nın havzu Kevser'inden de içmeyi nasip eylesin. Mübarek eliyle doya doya kana kana içmeyi müessere eylesin amin. Allah havuzundan kovulanlardan olmaktan muhafaza eylesin amin. Kevser kıyısında 70 bin ağaç dikti. Ağaç neden biliyor musunuz? Sizin ağaçlar gibi keresteden değil. Bizim evin ağaçları da keresteden. Ya neden miski ezferden. Miski ezfer ne demek biliyor musun? Halis misk gramı borsaya gelse dünyanın borsaları çöker gramı. Ya halis miskten çünkü cennet miskiyor. Dünyada ne arar? 70 bin ağaç miskten ağaç dikti. Onların meyveleri ne olacak biliyor musun? Cennet ehlinin buhurları olacak inşallah. O yetmiş bin ağacın meyvelerinden, ürünlerinden cennette ne utlar yakılacak, ne öte ağaçları yakılacak. Değil mi? Şimdi Kabe'de görüyorsunuz. Tavafta yakıyorlar. Kadir gecelerinde yakıyorlar. Evet. Bütün semavat ehli selametle Allahu u Teala dua etti. Putlar tersine döndü. Lat ve uzza ya. Lat ve Uzza dile geldi. Konuştu. Zeyha Kureyş. Bay Kureş müşriklerinin haline başına gelenlere. Câ'ehumul Emin, Onlara güvenilir nebi geldi. La te'alem Kureyş'un mâdâ Asaba, Kureş başına ne geldiğini bilemiyor ama bak neler görecekler. 13'ün için Kabe-i Muazzam'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan itibaren üç gün zelzele oldu. Üç gün sallantısı durma. Devamlı sallanıyor. O şimdi gördüğünüz Kabe-i Muazzama aynı bina. Yani taşları değişmiştir. Oradaki o bina taşlarıyla beraber üç gün zelzelesi devam etti. Ve içinden sesler işitiliyordu. El yeri du'aleyye yuraddu nuri. Senelerdir içime putlar 360 put koydular içine ya. 360 içine dışına. Şimdi nurum bana geri döndürülecek. Elan yi ceyunizuvari, cahiliyet pisliklerinden temizleneceğim. Ziyaretçilerim bana akın akın gelecek. Geliyorlar, değil mi? Görüyorsunuz kabe boş kalıyor mu? Kıyamete kadar ziyaretçiler gelecek inşallah. Şimdi bana ziyaretçilerim gelmeye başlayacak. Eyetül Uzzahekti. Kabe'den ses geliyordu. Ey Uzza putu, helak oldun, sen bittin. Ey Lat, sen bittin. Ey Menat. Sen bittin. Allah bugün de şirki ve müşrikleri helak eylesin bu mübarek gece hürmetine. Evet. Kureş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda çok alametler gördüler. Çünkü bolluk gördüler, bereket gördüler. O kadar acayip bereketler hasıl oldu ki o sene hayırlar, bereketler, rahmetler, yağmurlar, ürünler, meyveler, ekinler, sebzeler bütün Kureş dediler ki Hayvanlar yediler, koyunlar, keçiler, develer öyle semizlendi, yağlandı, tavlandı dediler. Bu senenin adını ne koyalım? Senetül Fethüvel İbtihaç. Sevinç senesi, sürur senesi, bolluk senesi, bereket senesi olarak ilan ettiler. Ama ondan sonra yine şirke döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptılar, ne kadar eziyet ettiler. Yani bu acayip bir şey. Hidayet Allah'tan. Bir Yahudi, İbn-i İshak zikrediyor. Birçok kaynakta İmam İbn-i Merzuk et-Tilmisani Hazretleri zikrediyor. Önümdeki eser onun eseridir. Yani 781 Hicri tarihli, Cenel Cenneten Fi Şarafi Leyleten. İki gecenin şerefinden bahsediyor. Bu kitabın tamamı. Bende bunun gibi daha nice kitaplar var. Sırf bu konuda. Bu eser, bir Kadir Gecesini, bir de Mevlid Gecesini... Anlatıyor ama sonra 20-30 tane delil getiriyor. Mevlit gecesi, Kadir gecesinden üstündür. Neden? Mevlit gecesi olmasaydı bayram geceleri de olmayacaktı, Kadir gecesi de olmayacaktı, bizim hiçbir bereketimiz olmayacaktı diye birçok deliller getiriyor. Efendim bu kitabı onun için yazmış bulunuyor. Bu da İbn Hıslam'dan zikrediyor. Büyük siyerci bir Yahudi Mekke'de koku satıyor. Kureyş topluluğunun yanına geldi. İçlerinde Kureyş müşriklerinin kelleleri var, reisleri var. Utbe bin Rabia var. Şeybe bin Rabia var. Bedir'de efendim helak olanlardan. Yahudi geldi dedi ki bu gece sizin bir çocuğunuz, sizde bir çocuk doğdu mu? Dediler bilmiyoruz. Yahudi dedi ki mutlaka bu gece yıldız var. Biz yıldızlardan Tevrat'ta olan Bilgilere göre bunu hesap ettik. Hesap bu geceye denk geliyor. Mutlaka bir peygamberin zuhuru var ahir zaman nebisinin. Ama dedi sizde doğmadıysa, sizi şaştıysa bu iş ya Taif'te birine verildi ya da Filistin'de birine verildi. Bir çocuk doğdu ama dedi sizi şaşmaması lazım. Dediler dur bakalım. Dağıldılar, araştırdılar. Dediler bu Yahudi'de. Kitap eli yani o zaman tabii Mekke müşrikleri okuma yazma bilmiyor. Kitapsız, kültürsüz. Evlerine vardılar, sordular. İşte dediler ki evet Mekke küçük yer. Dediler Abdülmuttalib'in oğlu oldu. Yani dedesine nispet ediyorlar. Yoksa tabii ki torunu oldu. Hepsi birden Yahudi o Yahudi'ye geldiler. Dediler ki evet bir çocuk bizim akrabada doğmuş. Dedi ne olur onu bana gösterin. Hemen Efendim sallallahu aleyhi ve annesine götürdüler. Dediler ki şu doğurduğun çocuğu bize bir gösterir misin? Annesi de gösterdi. Yahudi baktı. Ne uyanıktırlar tabii. Efendim sallallahu aleyhi ve sırtını çevirdi. Açtı eyvah. Peygamberlik mührünü gördü mü? Görür görmez bayıldı düştü. Ne oldu buna şimdi dediler ya. Birazdan ayıldık. Kureş kafirleri şaşırdı. Dedi ki eferih dünya açarak Kureyş ey Kureyş güruhu torununuz oldu yani sizin akrabadan ailede Haşimoğullan'da bir çocuk doğdu ama dedi başınıza öyle bir bela açacak ki sizin putlarınızı bitirecek ki sesi doğudan batıya dünyanın her yerinden duyulacak dedi yapma ya dediler ne yapacak bu çocuk bize dediler görürsünüz ne yapacak size dedi. Ondan sonra dediler ki sen niye bayıldın? Sana ne iş, bundan ne oldu? Vallahi dedi İsrail olanın devleti mülkü gitti, Nübüvet İsrail olunlarından alındı, Araplara verildi. Artık bize peygamber de gelmeyecek, son peygamber geldi. Bundan dolayı dedi, ben dedi dayanamadım düştüm bayıldım dedi. Yahudiler bu iş alametleri çok bildiler. Etturul Münazam sahibi de naklediyor. Medine'de bir Yahudi vardı. Abdüleşel oğullarında adı Yuşa idi. Evet. Bunun Abdüleşel oğulları Arap. Onların içinde bir Yahudi vardı. Manastıra kapanmıştı. Onun adı Yuşa idi. Devamlı ibadet ederdi. O Araplar o zaman Müslüman değiller İslam'dan önce Araplar gelirdiler. Sonradan ensar olacak kimseler. Gelirdiler. Ne var ne yok muhabbet ederler. O da derdi ki, bak ölümden sonra dirilmek var. Cennet var, cehennem var. Onlar gülerdiler. Ölümden sonra bir şey olur mu ya? Öldük, bittik, gittik, gittik. O derdi yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Allah Tevrat indirdi, Musa Aleyhisselam'a ayet indirdi. Ondan sonra hiç inanmazdılar. Bir gün sabah oldu, manastırın kapısında bağırdı. Herkesi çağırdı, toplandılar. Ne oldu sana ya? Dün gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Azəkevkeb Ahmete qatla. Dedi ki bu bu bir yıldızdır, bu yıldız ancak bir peygamber doğduğu zaman tuar. Peygamberlerden gelecek kimse kalmadı, ancak Ahmet isminde bir zat kaldı. Bizim kitaplarımız Allah'ın ayetleri bize böyle söylüyor. Yine gülmeye başladılar. Ya dediler sen neler uyduruyorsun, neler konuşuyorsun ya? Ölümden sonra dirileceğiz, cennet var, cehennem var. Yok peygamber doğdu, yok şöyle oldu falan falan. Bizim putlarımız var, onlara tapıyoruz, geçirip gidiyoruz. Ne karıştırıyorsun dediler, güldüler. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden kaç sene geçti? 53 sene geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, 40 yaşına geldi, peygamber oldu. 13 sene Mekke döneminde kaldı, 53 oldu. 53 yaşında hicret etti, Medine-i Münevvere'yi teşrif edince, bu Abdüleşel oğulları, Arap kabilenin, hepsi geldi, Müslüman oldu. Hepsi Ansar-ı Kiram'dan sahabe oldu. Rıdvanullahi Aleyhi Mecma'in. Bu sefer gittiler. Yahu sen 53 sene evvel bize bunu haber vermiştin. Hadi bakalım geldi gel ziyaret et Müslüman ol dediler. Fakat o Müslüman olmadı. Efendim ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrifini duydu. Haset etti, kıskandı. Allah ne buyuruyor? Tanıdıkları, bildikleri, sıfatlarını Tevrat'ta İncil'de gördükleri, o ahir zaman peygamberi onlara gelince en evvel onlar inkar ettiler. Felanetullah alel kafirin. Artık Allah'ın laneti o bile bile kafir olan ehli kitabın kafirlerin üzerine olsun. Amin Allahumme salli aleyhi ve sellem. Evet. Kağıt geldiğine göre dersi bitir demek istiyorlar. Dersi bitir demiyor ha burada. Ama ben öyle anlıyorum yani. Böylece zaten Tersimizin sonuna geldik Ancak son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Doğduğunda olan hadiselerden bir tanesi de Takıy ibn-i Muhallet Hazretlerinin tefsirinde zikrediliyor İblis Melun Dört kere inim inim inledi, Bütün zürriyeti Bütün dünyanın tarafından dinledi Bir Lanetlendiği zaman İblis olduğu zaman Adı Azazil idi Azazillikten iblisliğe intikal etti. O zaman inledi. İki, göklerden yere indirildiği zaman inledi. Üç, Mevlid gecesi Resulullah s.a. doğduğu zaman inim inim inledi. Dört, Fatiha-i Şerife inzal olduğu gecede inim inim inledi. Çünkü Fatiha o kadar mühim ki, iblis bu kadar ayet indi, inlemedi. Fatiha inince inledi. Allah'ım kıyamete kadar inlemesini daim eylesin. Amin. Resulullah Azazem doğduğunda Kisra'nın sarayları depreme tutuldu. Kisra şimdiki İran'da Pers İmparatorluğunun hükümdarına derler. O hükümdarlığın çok büyük sarayları vardı. İvan, Ayvan Sarayı diyorlar şimdi mesela. Ayvan. İvan oradan geliyor. İvan'ı yani sallandı. 14 tane Kulesi düştü. Şerefeleri vardı. Minare şerefesi gibi. Hiçbir sebep yok. O kadar sağlam yaptırmıştı. O kadar hala eserleri duruyor, kalıntıları duruyor şu anda İran'da. 14 şerefesi niye düştü? İran fethedilene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan Acem diyarı fethedilene kadar 14 hükümdar geleceğine işaret. Hazreti Ömer Efem zamanına kadar dört hükümdar geldi geçmişti. Hazreti Osman zamanına kadar o aralarda da on dört hükümdar tamamlanınca İslam topraklarına geçti. Fethedildi elhamdülillah. İşte buna işaret için on dört şerefesi düştü. Hemedan'la Kum kenti yine İran'da bulunuyor şimdi Kum. O arada bir göl var. Adı Taberiye Gölü, Save Gölü diye de geçiyor. Bu göl battı tamamen efendim suyu eksildi. Yani suyu bayağı ba batmaya yakın eksildi. O göl şimdi var. Şimdi yine suyu çoğaldı. O göl tamamen kuruyacak. Ne zaman kuruyacak? Yejiç Meciç çıktığı zaman o gölü içecekler tamamen. Yejiç Meciç'ün arkadan gelenleri diyecekler ki burada bir zaman göl varmış. Önden geçenleri o kadar içecek ki arkadan gelenleri diyecek burada bir zaman göl varmış. O Taberiye Gölü şu anda meşhurdur. Eski Osmanlı'dan kalma bende resimleri de var. O gölün suları çekildi. Acemlerin bin senedir tutuşturdukları efendim mecusi ateşi var. Mecusiler ateşe tapıyorlar. Efendim o tabii ateşe tapma işi de Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'den kalma bir mesele. Uzun kısa şimdi girmeyelim. O ateş bin senedir hiç sönmüyordu. O kadar büyük ateş sebepsiz yere devamlı yakıyorlar. Binlerce hizmetçisi var, binlerce odun taşıyanı var. Ona taptıkları için ilahlarını sönmemesi lazım idi. Fakat Efendimiz'in doğduğu gece o ateş birdenbire sönüverdi. Şimdi bu hadiseler olunca Hani İbni Hani Hazretleri 150 yaşında vefat etmiş. Anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece Kisra'nın sarayı çok büyük sarsıntıyla zelzeleye tabi tutuldu. 14 şerefesi düştü. Böyle olunca acem hükümdarlığı, Pers hükümdarlığı şaşırdı. Dediler ki ne oluyor ya, ne bitiyor? Durup dururken bu kuleler niye düştü? O arada bir mektup geldi. Mektupta Yemen, Yemen kralı dedi ki, Sağ ve Gölü bu gece battı. O arada Şam kralıdan haber geldi. Semave Vadisi sulara kark Sellere kark Halbuki orada çöl, bir damla su yok. Semave Vadisi. O gece sulara kark Sebepsiz yağmur yağmıyor, bir şey yağmıyor. Ondan sonra Taberiye Kralı mektup yazdı. Efendim Taberiye Gölü'nde efendim akan su kalmadı. Ondan sonra Pers valilerinden biri mektup yazdı. Bu gece... Bin senelik ateşimiz söndü. Bu kadar mektup gelince, haberler yayılınca, Kisra, Acem Kralı Kisra çıktı, durumu millete anlattı. O zamanın mecusilerin Kazıl Kuzat, baş alimi Mubezan. Mubezan'a dedi ki, Mubezan neler oluyor? O da dedi, ben de bu gece acayip bir rüya gördüm, çok korktum. Hele bir de sen eksiktin dedi, sen ne gördün? Dedi ki, ben bu gece develer gördüm. O develer Arap atlarını sürüyorlardı. Dicle'ye vardı, bastı, geçtiler ve bizim buralarda yayıldılar. İşte İslam ordularının atlarının Pers diyarını fethettiğinin rüyasını gördü. Neler gördüler? Neler gördüler? O gece böyle birçok alametler belirdi. Uzun bir kıssası var. Abdül Mesih'i gönderiyor. O da bir kahine gönderiyor. Mubezan Neler oldu neler oldu? Tabii cinler göklerden kovuldu. Mevlid gecesine kadar şeytanlar birbirinin üstüne biniyordu. Meleklerin konuşmalarından şurada zelzele olacak. Allah Teala Berat gecesinden Berat gecesine bir senelik dosyalar, zelzeleler, harpler, yeller, seller meleklere teslim ediyor. Fel müdebbirati emra işleri yöneten meleklere yemin ederim diye Kur'an'da yemin ediyor. O meleklerin konuşmalarında oturaklara otururlardı. Şeytanlar meleklerden laf binde bin de yalan katar kâhinlere, falcılara bildirirler. Şimdiki kâhinlerin hiçbir şey bilme ihtimali yok. Bunlar tam saattekar küllü sıfır yani. Çünkü o zamana kadar, İsa Aleyhisselam doğana kadar, dördüncü katsemaya semaya kadar çıkabiliyorlar. İsa Aleyhisselam doğduktan sonra birinci kaç semaya kadar kovuldular... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece artık bütün semalardan kovuldular. Ne diyor şeytanlar? Ben nakun cinlerin sözü. Biz gökte oturaklarımızı otururduk. Hırsızlama haberleri duyardık, çalardık. Fe men Şimdi birimiz meleklerin vahilerden aralarında konuştuklarından bir şey öğrenip çalmaya Kaksa hemen bir Ateş parçası onun kafasına düşüyor ve onun aklını, beynini yerinden çıkartıyor. Nerede yazıyor bu? Bu okuduğum şimdi nerede yazıyor? He? Buhari'de mi? Müslim'de mi? Hadiste mi? Bu okuduğum cin suresinde yazıyor. Kur'an'ın ayetini okuyorum size. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğumuyla şeytanlara, cinlere, ifritlere, maritlere gök kapıları kapandı elhamdülillah gök kapıları müminlere açıldı velilere açıldı dostlara açıldı şer güçlerine kapandı elhamdülillah şimdi mevlitten de kaside-i bürde'den birkaç beyit okuyalım siz de bana iştirak edin mevla'ya salli ve sellimlerde beraber okuyalım kaside-i bürde'nin mevlid bahrini okuyarak dualara geçeceğim inşallah rahman Yalnız şunu unuttuk. Benim adağım vardı biliyorsunuz. Allah beni saatlikçe Bandırma cezaevinde yatarken 2002'de adak yaptım. Her sene Mevlid ayında Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem bir kitap çıkarmayı nasip eyle. O seneden bu seneye adağımı tuttum. Ancak 2011-12'de hapse girdiğim için o iki sene yapamadım. Geri kalan hepsinde adağımı yerine getirdim. Allah ölene kadar mahrum etmesin. Şimdi bu senede size Efendim, tam 70. kitabım elhamdülillah. 70'i gördük, 170'i de görürüz inşallah. 70. kitabım, Salat Tefriciye, dünya ve ahiret, bütün sıkıntıları açacak, belaları, musibetleri kaldıracak ve isteklere ulaştıracak Salat Tefriciye ve salat Münciye, yani salat Tünciye. E biz onu zaten biliyoruz. Ne biliyorsunuz? Edeplerini bilmiyorsunuz, vakitlerini bilmiyorsunuz sayılarını bilmiyorsunuz. İlavelerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz da bilmiyorsunuz. Burada ben sana bu usta kitap yazdım. Kaç sayfa? 192 sayfa. Bu 192 sayfayı biliyor musunuz siz şimdi? Bilmiyorsunuz. Şimdi sanat tefriciye hakkında hangi niyetle kaç kere okunur? Hani geçen dedim ya bakayım burada onu açtığım yere mi denk geliyor da geçen dedim ki Oda TV haber yaptı. Sonra Sözcü Mözcü de mi yapmış? Ne yapmış? İzmir Salat Tefriciye ile kurtuldu dedim. Değil mi? Bir sohbetimde. Ondan sonra e, neydi ne değildi bunu haber yaptılar. Tabii ki şehitlerin, gazilerin hakkını zayi etmeyiz. Nuri Paşa küffarı denize döktü. Allah rahmet etsin kabrinur olsun. Türk askerleri. Efendim orada görev yapan bütün gaziler, bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. İzmir'i işgalden kurtaran. Bunda sorun yok. Ama manevi orduları da unutmayalım. Burada yüz sene evvel vefat etmiş Nakşibendi Şeyh Osman Ferit Hazretleri efendim diyor ki, bakayım burada size onu bulabilirsem söyleyeyim. Yani kitapta vardır. Sayfasına da bakayım. Efendim, Salat-ı Tefrici'ye cemaatle nasıl okunur? Şimdi, biz diyor İzmir işgal oldu diyor, biz de diyor bütün ihvanı dine diyor, bütün kardeşlerimize diyor, Salat-ı Tefrici'ye dağıttık diyor. 4444 kere okunuyor ve diyor o zaman ne ihlaslı, demek ne mübarek adamlar varmış. Ya bir 4444 yapalım, şu Halep kurtulsun inşallah. Efendim, şu terör bitsin, sonlansın inşallah. Burada kaynağını da verdim, kitabın. Matbaa Osmaniye'de tabedilmiş, edilmiş, basılmış. Ee, bu kitapta İzmir'in e, Salat Tefrici'ye okunur okunmaz düşmandan halas olduğunu beyan ediyor. Burada çok ilimler var bu kitapta. Şimdi... Ee, sonunda zaten Salat Tefriciye'nin isimleri, Salat Tefriciye hangi evliya Allah'a ilham olundu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle irtibata en ziyade olan salatü selam hangisidir? Salat Tefriciye'nin diğer salavat'tan farkı nedir? Salat Tefriciye hangi niyetlerle kaç kere okunur? Efendim, Osman Ferit Hazretleri'nin müşahedeleri sayfa 90 imiş. Efendim, burada diyor... Yunanlılar diyor, evet, sayfa Osman Ferit Hazretleri diyor ki, bizzat bu fakir tecrübe ettim ve allah Teala'nın izniyle tesirini gördüm. 1919'lu yıllarda Yunanlılar İzmir'i işgal eyledikten sonra, ulema, meşayih ve sülahadan erkek ve kadınların salat tevreciye devam eylemelerini söylemiştim. Bunun üzerine hepsi de bu salatı okudular ve allah Teala'nın izniyle düşman, meghur, ve mağlup vaziyette güzel memleketlerimizden defolup gitti. Şeyh Osman Ferit, Salavat-ı Şerife ve Salat-ı Tevrici'ye sayfa 12-13. Ben kafadan bir şey atmıyorum ki. Evliyaullah. Böyle naklediyorlar. Daha burada Ali Aydır Efendi babamızın el yazısı da var. Kendi el yazısıyla söylüyor. İmam Kurtubi Hazretleri beyan ediyor. Bir mümin her gün 41 yahut 100 veya daha ziyade. Salamat-i Bey, tefriciyeyi okursa Allah ona ne lütufları ihsan eder. Kalbinden üzüntü ve kederi giderir. Bağlı işleri çözülür. Her işlerini kolay eder. Bütün zararları def eder. İç alemini nurlandırır. Hale havalini güzelleştirir. Rızkını geniş eder. Bütün hayır ve hasenat kapıları kendisine açılır. Devlet yöneticileri nezdinde sözünü tesirli kılar. Açlık, fakirlik gibi sıkıntılardan sıkıntılardan Vela musibetlerden emin kılar Sevgisini insanların kalbine yerleştirir Allah'tan ne istese Hayırlı muradını verir Ancak devam sırrına Mukayyettir Şeyh Muhammed Tunusi Hazretleri ne diyor Salat Tevreci her gün On bir kere On bir nedir ya On bir kere Kim okursa rızkı gökten iner Yerden bitercesine O kadar bollaşır ki Kendi de şaşırır diyor Özellikle sabah namazından sonrası okunsa iyidir. efendim. Rızkı kesilmez, yüksek mertebelere nail olur. Sabah namazından sonra 41 kere devam etse ne hayırlı muradına varsa nail olur. Efendim manevi gözü açılsın, keşifi açılsın diye 313 kere okuyan manevi alemde keşifleri açılır, manevi halleri görür. Günde bin kere devam edene artık neler sayılıyor? Sayfa 84 85. Efendim en fazla sayısı, dört bin sayısı var, o da beyan ediliyor. Ama en meşhur olan, biliyorsunuz, diyor ki esaretten ve hapisten kurtulmak için salat-ı tefriciye bulunmaz bir ilaçtır. Hapiste mazlum, zulme uğramış yatanlar var. Allah Teala kimler iftiraya uğradıysa, kimler zulmen, mazlumen hapiste şu anda bulunuyorsa... Allah Teala onlara bela, beraatlerini el alemin hürmetine bu gece takdir eylesin. Mazlumları halas eylesin. Zalim müfterileri kahreylesin. Amin. Çünkü zulme uğrayanlar var. Hak meydana çıkana kadar yatıyorlar. Biz de böyle çok insana şahit olduk. Efendim Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Hizbü'l-Ebrarşen'de diyor. Fransızlar Cezayir'i istila ettikler. Ettikleri engamede Ehli İslam'dan bir kişi Fransızlarla cihat etmek üzere insanları teşvik etti. Fransızlar onu frenk yani frenk yavru yakalayıp esir aldı. Adamı topun ağzına bağlayarak barutla idam kararı çıktı. Yani şimdi düşünelim ki burası işgal oluyor Allah muhafaza etsin. İşgal olurken bir hoca çıktı, bir zat çıktı. Hadi 15 Temmuz gecesi gibi sokağa çıkın dedi. Ondan sonra Allah muhafaza olmadı elhamdülillah. İşte i̇htilal başarılı olup da, vay milleti sen mi çok çok, çok açık attın, hadi seni idam edeceğiz desler. topun ağzına koymuşlar. Hani bir laf var ya Türkçede adamı topun ağzına koydular. O eskiden idam şekliydi. Topun ağzına koyuyorlar, barutla patlatıyorlar, adam topun ağzında patlıyordu. Şimdi Fransızlar bu adamı yakaladılar, sen mi bize böyle iş ettin? Barutla idamına karar verdiler. Bu adamı bekletiyorlar. Günü gelecek idam kararı çıktı. Efendim, Evliya Allah'tan bir kişi, bu mücahidin idama mahkum olduğunu işitince hapishaneye geldi. Onu görüşürdüler. Dedi ki, Aziz kardeşim, Fransa kralı yardımcılarıyla karar almış, seni idam edecekler. O gün gelmeden senin kurtulmana vesile olsun. Ben tecrübe ettim, özel bir dua. Sana öğretmeye geldim. Salatı Tefriciye'yi öğretti ona. Sen bunu 4.444 kere idam gününe kadar okuma, oku bitir. Adam zaten topun ağzında idam olacak. Uyumadı, yemedi, içmedi. İdam vaktine kadar bunu yaptı, sayıyı tamamladı. O arada Fransa kralı ne olduysa işte böyle manevi işler devreye girdi. 100 altın gönderdi. Dedi ki hapisteki o Müslüman şu yüz altını alsın. Falan yerde ikamet etsin. Afiyetle yesin içsin. İdam midem yok dedi. Bir de para gönderdi. Şimdi bu hadisenin kaynaklarını burada yazdım. 89. sayfada 5 satır kaynağı var. Kaç yüz senelik kitaplar? 500, 600, 700 senelik kitaplarda kaynağı var. Şimdi Salah Tevrici'ye öyle bir salavattır ki hem seni hapisten kurtarır, darlıktan kurtarır, beladan kurtarır, hem de seni zengin eder, abad eder. Ancak edepleri var. Rastgele okursanız olmaz. Kitabın en sonunda da Tevriciye ile Tüncina'nın en doğru okunuş şekli. Eksik fazla yapmayın. En doğru, çok kitaplarda rivayet var. En doğru okunuş şeklini kıyas yaptım, söyledim. Onun için bu kitap bu gece size hediye olsun. Efendim... Salahat-ı Tevriciye'yi 444 okumak isteyen kaça bölebilir? Kendi tek başta okursa. Cemaatle nasıl okunur? Okumanın adabı, sayfa 98. Allah rızası için. Edebine rahat etmezseniz mahrum olursunuz. Tesir görmek huzuru kalbe bağlıdır. Salat ı Tevriciye'nin bir adı da Kurtubiye'dir. Niçin Kurtubiye'dendi? Kurtuba'da çok okunduğu için. Bir salavat daha var. Salat ı Tevriciye'den alınmış kısası. Bunu okuyan Resulullah'ın manevi terbiyesine giriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve rüyada görüyor, ona öğretiyor. Bu da 114. sayfede. Salat-ı Tünci isimleri, kime ilham olunduğu, Salat-ı Münci'ye ne kadar okunacağı, kaça bölüneceği, orta sayısı, en üst sayısı, bütün bunlar bu eserde zikredilmiş. Tabii ki başında salat Selam'ın faziletleri, manaları, adabı da birinci bölümde zikredilmiş. Allah Teala bu kitaptan azami derecede ümmetimizi istifade eylemesini nasip eylesin. Bu mübarek kitaptaki salavat-ı amel etmeyi, ihlas temin etmeyi, huzuru kalbi temin etmeyi ve adabına riayet ederek maddi manevi bütün belaları bu salavatlar ile açmayı bize nasip eylesin. Allah salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bu mübarek gecede şeref bahşeden Muhammed Mustafa hürmetine Rabbim mahrum eylemesin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البش والنقم ما لا يصل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم فبعدين وانك اسر ما هم صدع كشم اصحابك شرى غير ملتيمه ما لا يصل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم النار قامدة انفاس من اسف عليه والنهر شاح العين من سدمه فلا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فشاسا وتنغض بحيرتها ترد واردها بالغيض حين ظمئ مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالمال من بلل حزنًا وبالماء ما بالنار من ضرم مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم فالجن تهتف والأنوار ساطعة الحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عموا وصموا فيعلانوا البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمِت مابلا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما اقبر الاقوام كاهنهم ان دينهم المعوج لم يقم مابلا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عاينوا في الوفق من شهب من قضة فوق ما وفق ما في الأرض من صنم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم مولاي يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانهم هربا اضطال ابرهت عسكر من حصا من راحتيه رمى مولاي يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الاهوال مقتحمي ما لا يصل دائما بدء على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكبنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مبلغ يصل وسل إمداهما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين سبحان رب العالمين على الفاحشين الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا أظيم لا إله إلا أنت ولا أنا عبد إلا إياك فعف عنا تقبل وتقبل مننا أنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل والله اجزعنا شبخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا آدينا ألا الله الحاج عليم الحيدا لخص قبيب الحاج محمود وفي قدس الله مسرارهم العليه ya Rahman, Ya Rahim, Ya gecemizi mübarek eyle. Hayırlara vesile eyle, rahmetlere kark eyle, nurlara kark eyle, bereketlere kark eyle. Affe mağfiret eyle, mağfirete eyle, lütfa eyle, kerem eyle. Şuradan dağılmadan cümlemizi maddi mani bütün sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Ya Rabbi okumuş olan yüzlerce katmış Şerif, binlerce Yasin Şerif, Fetih Suresi salavat şerifleri ve mevlid-i şerifleri ve Yasin Şerif burada okunan Yasin Şerif ve kaside-i bürdelerim. Ve okunan sohbetten yap, okunan ayetü beynat, ehadis nebeviyeyi ve mevlid kıssasını fazlu kereminle kabule karine eyleyim. Aslan cümle subat evvelen bizdat hace-i kainat, şefi'ül usahat ve arasat, hadrat-i Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine şu mübarek gecede vasıl eyle ya Rabbim, ruhaniyetini haberdar eyle ya Rabbim, salih amellerimizi kendisine arz eyle ya Rabbim. Adımızda babamızın ismiyle kendisine salavatlarımızı arz eyle ya Rabbi. Bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Sünnetin hakkıyla ittiba nasip eyle ya Rabbi. Yolunu yaşamak, yaşatmak nasip eyle ya Rabbi. Ölmeden rüyada görmek nasip eyle ya Rabbi. Ölürken canlı görmek nasip eyle ya Rabbi. Rüyamızdan sonra ya Rabbi. Men râni fil menâfis yâ fil Beni uykuda gören mutlaka uyanık görecek. O ne demektir? Ölmeden ben geleceğim Şeytan onun imanını çalmak isterken şeytanı kovacağım İmanlı ölmesi için ona şefaat edeceğim Çünkü hadis Bukhari'dir ve sahiptir. Uykusunda gören uyanıkken mutlaka görecek Onun için benim bir kitabım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek 40 tane madde var Bunlardan bir tanesini de yapıp göremediniz mi bu zamana kadar Göremediyseniz Mutlaka çaresine bakın bir an evvel görmeye bakın, rüyamda gören şefaatime erecek, rüyasında beni gören uyanıkken de görecek buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, son nefesimizde, Ya Rabbi eşin dostun imdadı kesildiğinde, bizim dünyadan irtibatımız kesildiğinde, komaya girdiğimizde veyahut ayıkken de vefat edecekken, sekerat-ı mevtimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetini bizlere irsal eyle Ya Rabbi. O sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i elimizden tutmasın nasip eyle. İmanlı ölmemiz için destek yiyir ya Rabbi. Sen fazlul keremine ya Rabbi. Onunla ilgili salavat-ı çok okumamızın nasip eyle. Cuma gecelerini hiyaya muvaffak eyle. Pazartesi geceli hiyaya muvaffak eyle. Mevlid-i şerifini okumayı nasip eyle. Okumayı okutmaya okumaya okutmaya vesile Allah'ım sen fazlul keremine onun sevgisini kalplerimizde anamızın babamızın sevgisini ilerisine geçir ya Rabbi. Canımızdan ileri geçir ya Rabbi. Mal evlat sevgisinden ileri geçir ya Rabbi. Allah'ın çölde, kurakta kalıp, ciğerlerimiz patlamış, dudaklarımız parçalanmış, ölmek üzereyken bir serin su getirdiklerinde o suya karşı olan isteğimizden, sevgimizden ileri geçir ya Rabbi'l-Alemin. Sen onun sevgisiyle bizi yaşat ya Rabbi muhabbetiyle öldür Ya Rabbi, mahabbetiyle kaldır Ya Rabbi, mahşere haşr Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin ve Ahirel Nasirin, ahirette de şefaatı nasip eyle, Havzu Kevser'den elinden içmek müessereyle, sıratı onunla geçmek nasip eyle, cennete onunla girmek nasip eyle, mizanda şefaat etmesini nasip eyle, dara düştüğümüzde imdadımıza yetişmesini nasip eyle, ya Rabbi Habibi'ni her yerde bize hayırlı şahit ve hayırlı şefi'i Ya Rabbi sen Fazlı Kerem'inle Ya Rabbi, nurlu cemalini tekrar tekrar rü'yetiyle müşerref eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbi, birisi dedi, Resulullah rüyada görmek için ne yapmam lazım? Dedi, dedi ki ona, ne sordu. Şeyhi de dedi ki ona, git tuzlu balık ye, üzerine de tuzlu turşu ye. Çok da balık ye, tuzlu balık ye, ye. ondan su içme. Ne alakası var? Yatta görürsün dedi. Bir de yattı adam sabaha kadar su gördü, dereler gördü, tepeler gördü. Neden? O kadar tuzlu balığı, tuzlu turşu yersen, suda içmeden yatarsan ne görürsün? Fikrin neyse zikrin olur, su görürsün. Dedi ki şimdi anladın mı evladım? Sen Rasulullah aşık olsan, hasret olsan rüyanda görürdün. Demek senin aşkın kemale ermemiş. İmanın kemale ermemiş. ''Siz beni canınızdan çok sevmeden imanınız kamil olmaz.'' buyuruyor Bukhari hadisinde. Kurban olduğum Allah'ım bu kadar senelik Müslümanız. Namazla abdestliyiz bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz ama hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i canımızdan ileri sevdik mi? Onu kesin konuşamıyoruz. Çünkü sünnetlerine ittiba edemiyoruz. Onun sünnetleriyle maddi menfaat karşı karşıya gelse maddi menfaat ağır basıyor. Ana sevgisi, oğul sevgisi, kadın sevgisi yani eş sevgisi ağır basıyor. Yani biz bu imtihanı daha veremedik. Ama biz bu yüzde senin huzuruna nasıl geliriz? Habibinin yüzüne nasıl bakarız? Şu mübarek cemaate, şu mübarek mevlid gecesi geldiler, dinlediler. Uzaktan yakından gelenler ve dünyanın her neresinden izleyenler var ise onları da bu dualara ilhak eleyip Ölmeden evvel kainatın efendisinin muhabbetini canımızdan ileri geçecek seviyeye eriştir ya Rabbel alemin. Bu noksan imanla ruhumuzu alma ya Rabbele Alemin. Evet. Ve bunun eserini üzerimizde izhar eyle ya evet. Sünnetlerini canımızdan ileri görmek nasip eyle ya. Evet. Ehli sünnete öyle sarılmak nasip eyle evet. Onun bıraktığı sünneti muhafaza için çok azami gayret göstermek nasip eyle. Sünnetine, hadislerine karşı gelip itiraz edenlerden nefret etmemizi nasip eyle. Uzak olmamızı nasip eyle ya Rabbele Alemin. Veya onlara karşı hoşgörülü olmaktan, müsamahalı olmaktan, bu da bir görüş diye dinlemekten bizi muhafaza eyle. Zürriyetimizi de bu beladan muhafaza eyle. Bu sünnetsiz, hadisiz adamların şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ya hayran nasilin. Bu merasimin, bu mevlid ihtifalinin, e, içtimağının e, hayırla toplanmasına vesile olan küçük çekmece Belediyesi'ne, belediye başkanına, e, yardımcılarına... Ve e, bu uğurda hizmet gören, burada muvazzaf olan görevlilere e, çok teşekkür ediyoruz. Sen de onlara yardım eyle ya Rabbi. İşlerini rast getir ya Rabbi. Her işlerinde muvaffak eyle ya Rabbi. Çok iyi hizmetler nasip eyle. Dünya ahireti hayırlı muratlarına nail eyle ya Rabbi. Ahmet Yesevi Derneğimizde bu işte hizmet gören, gayret eden kardeşlerimize de sen ya Rabbi'nin usvetinle teyit eyle. Tevfikini refik eyle. Gicanda aziz eyle, hizmetlerini daim eyle. Nazarlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi buradaki içtimağımızda sükunetin, sekinetin temini için görev yapan emniyet mensuplarımıza, kapılarda vazife yapan polislerimize de ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Onlara hayırlı vazifeler nasip eyle. Ya Rabbi suikastlardan, saldırılardan, bombalardan onları muhafaza eyle. Sana emanet ettik, sen emanetleri zayi etmesin. Bütün polislerimizi de, askerimizi de, ordumuzu da bu duaya dahil eyle. Habibinin koruma dairesine dahil eyle ya Rabbi. Himmet dairesine nail eyle ya Rabbi. Hepsini eşrarın şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi onlara uzanan elleri kurut ya Rabbel Kelleleri kopar ya Rabbel Alemin. Baştanın belaları yağdır ya Rabbel Alemin. IŞİD'ini, PKK'sını, FETÖ'sünü. Ne kadar terörist varsa bu lanetlere, beddualara dahil eyle ya Rabbel veya Ve ya gayren nasurin ve ya Fatihin. Bu içtimağımızın huzurunu teminde. ...vazife gören sivil kardeşlerimizden, sevdiklerimizden, kıyam der e, ailesine, e, Emre Hocamızı, kardeşimize, onun yanında hizmet yapan arkadaşlarımıza... ...burada bizlerin huzur içerisinde gelip gitmesine vesile olan, asayişi muhafaza eden ve yardımcı olan kardeşlerimize de ya Rabbi... ...çok hizmetler nasip eyle, muvaffakiyetler ihsan eyle, tevfikini refik eyle, gözden nazarlardan muhafaza eyle, Efendi Hazretleri'nin yolunu muhafaza eden... Efendi Hazretleri'nin hadislerini muhafaza eden, Ruh-ül Furkan müdafaa eden, Efendinin yanında bulunan, efendim, hadislere inanmayan adamlara karşı bugün bu davayı sahiplenen, e, bu kardeşlerimizi bize yetiştiren, Said abimizin kabrini nur ile ya Rabbi! Derecesini hale eyle ya Rabbi! Bu cemaati kıyamete kadar bakı ile ya Rabbi! Ve Efendi yolunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, e, şeriatini, Efendi Hazretleri'nin tarikatinin adabını, usulünü muhafaza etmeyi bu kardeşlerimize mahşer sabahına kadar zürriyetleriyle devam ettirmeyi nasib eyle ya Rabbi. Sen Fazıl-ı Kerim'de dualarımızı kabule, e karineyle Amin diyen dilleri. Nâ rıcahîminde nazâd Amin, amin. Bi hurmet ve yâsîn. Dualarımızı kabulü için, hayırlı muratlarımızın husûlü için buyurun. Esselâtu vesselam aleyke ya Resûle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 İlâ şerefin nebihi sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem ve anî ve sahâbî ve şâhînel Ve bu celsede isimleri okunan dünkü tefciratta şehit düşen polislerimizin ve vatandaşlarımızın ervah-ı ve bundan evvel bu vatanın uğrunda müdafasında yurt içinde, yurt dışında şehit düşen bütün asker polislerimizin, şöhedemizin ervahı için Alparslan'dan bugüne bütün şühedamızın, bu vatan topraklarının şühedasının ervah için, Çanakkale'den Sura kadar bütün olaylarda canını seve seve feda eden asker polis şühedamızın ervah için ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervah için. El-Fatiha. Salli ala Muhammed.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 Ğayril mağdûb 'aleyhim veleddâlîn